Efendim, merhabalar, hayırlı akşamlar. TVNet ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Cevaplara değil, sorulara odaklandığımız, soruları çoğaltmaya çalıştığımız programımıza bir haftalık bir ara vermiştik. E, malum olduğu üzere geçen hafta özel bir e, bağlam ve konu etrafında İslam Düşünce Atlası'nı konuşmuştuk. Atlası'nın editörü İbrahim Halil Üçer hocamızla. E, sonrasında artık bu haftadan itibaren kendi yolculuğumuza, kendi ee, soruları, izleyimizdeki soruları çoğaltmaya devam ediyoruz. Elbette her hafta olduğu gibi kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte kıymetli hocam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. nasılsınız Şükür Allah bu günlerimizi aratmasın. Ee, durgun gördüm sizi bugün biraz. Durgun, yorgun oluyor bazen hayatım, biliyorsun. Evet. Eyvallah, eyvallah, iyisiniz ama. Şükür, şükür, elhamdülillah. Yok. Ee, şimdi hocam bu hafta aslında Türkçe kaynak yok. Yani en nitelikli Türkçe kaynak Diya da İslam Asikolojisi'ndeki kaynak, onun da müellifi sizsiniz. Dolayısıyla harizmi etrafında bugün biraz öleceğiz. Hikayemiz ve konumuz uzun. Beni de heyecanlandıran bir konu. Ona girmeden önce ama dört gün önce zannediyorum salı günü, Gaziantep Üniversitesi'nde merhum ustanız, Türkiye'nin hepimizin hocası Teoman Duralı, Hocamızın vefat yıl dönümü. Dolayısıyla bir program ve bir sergi oldu. Siz de oradaydınız. Biraz oraya dair notları duymak isterim. Eyvallah size. güzel. Allah bu vesileyle rahmet eylesin. Makamı âli olsun inşallah. Şimdi, tabi sadece Gaziantep'te olmadı. Bu vesileyle yani 6 Aralık salı günü pek çok yerde anla, anlama etkinlikler oldu. Zeytinburnu Belediyesi bir panel yaptı. Orada hocalarımız konuştular. İbni Haldun Üniversitesi, ki hocanın son görev yaptığı üniversite, İbni Haldun Üniversitesi bir oturum yaptım. Sonra Ankara'da İletişim Başkanlığı daha geniş ölçekli, uluslararası ölçekli bir toplantı yaptım. Orada da güzel sunumlar oldu. Bunlar sosyal medyada var. Gaziantep'te de <gülüyor> Hocanın e, doktora öğrencilerinden Mehmet Sabri Genç. Hem hocanın e, fotoğraflarından oluşan bir sergi doğumundan e, ölümüne kadar süreci anlatan. Daha önce görülmemiş fotoğraflar herhalde. Görülmüşse görülmese de onların anlatıları ilk defa yazıyor. Bir yani, tabii, tabii yani onlar belli bir anlatı içerisinde. Güzel bir sergi oldu. <gülüyor> Gaziantep Gazi Üniversitesi vektörlüğü belediye ürünleri Gazi kültür ya belediyenin kültür servisi ve işte üniversitedeki hocalar, öğrenciler, hem üniversite öğrencileri hem oradaki lise öğrencilerinin katıldığı geniş hmm. ölçekli bir toplantı oldu. Orada daha çok genç arkadaşlar, özellikle lise seviyesinde arkadaşlara, hocanın bir felsefe ya da bir entelektüel olmak için ya da bir kültür insanı olmak için neler gerekli sorusu üzerinden bir anılarla bir konuşma yaptık. Hı, ee, eyvallah. Güzel oldu gayet. Gözleminizi merak ederim doğrusu hocam. Şimdi e, Allah rahmet eylesin bir kez daha hocamızın ardından biz de burada bir program yapmıştık. Aradan e, bir yıl geçti. Bir yıl geçti. E, şimdi bu hocamızın adı etrafında yapılan çalışmaları takip edince bıraktığı büyük boşluğun her geçen gün biraz daha hissedildiğine dair bir kanaat oluştu bende. Siz hem programları izlerken hem bir yılın ardından neler söylersiniz? E, e, hoca anlaşılmaya, tanınmaya yönelik bir... Yani şöyle, şimdi her insan e, biriciktir. Evet. Bir tekilliği vardır. Dolayısıyla yerini terk ettiğinde orada bir boşluk bırakır. Kimse kimsenin yerini dolduramaz. Hepimiz yalnız doğarız ve hepimiz yalnız ölürüz. Orada bir sıkıntı yok. Tabi yetişmiş insanlar, bir kültürün yetişmiş isimleri e, hoca gibi polimat dediğimiz yani çok yönlü entelektüeller elbette o millet için büyük kayıp alimin yani, ölümü alimin ölümüdür diyor hazret peygamber <gülüyor> ama önemli olan burada ahlanıp bahlanmak avuç yapmak değil de o boşluğu o entelektüel boşluğu dolduracak takipçiler yetiştirmek önemli olan o e, her zaman söyledim yani orada da söyledim bizim programda da söyledim hatırlarsan burada başka yerde de söylüyorum. İdealize etmeden, örnek anılabilirliğini denemeden, e, insanlık vasıfları içerisinde bu tür insanları anlatmak lazım. Ki gençlerle aralarında ulaşılamayacak mesafeler koyarsak e, o insanlar taklit edilemez, e, takip edilemez. Hatta şöyle bir aferizma söyledim orada, e, misallerimizi ve timsallerimizi meselelere ve masallarına dönüştürmemek lazım. Çünkü mesele, e, mesele dönüştürürse tatmin edici bir atasözüne dönüşür. Masala dönüştürünce de güzel bir anlatı Hoş bir anlatıya dönüşür Ama önemli olan burada onun misal olması Örnek alınması Bir timsal olarak Görülmesi O açıdan bu Öbür tehlike var tabii. Yani duygusallık Hocanın özellikle entelektüel Konulardaki duygusallık hissetmediği bir şeydi Bu duygusallık oluyor Olur ama bunları zamanla aşmak lazım Daha çok fikri etrafından yoğunlaşmak lazım. Nitekim 7 Şubat'ta hocanın doğum yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü hocanın fikriyatı üzerine bir ulusal sempozyum yapacak. Burada hocanın felsefe anlayışı, biyoloji felsefesi, bilim felsefesi, küresel medeniyeti yorumlama tarzı, felsefe-bilim anlayışı, gibi konularda hocalarımız ve yüksek lisans doktora öğrencilerimiz bildiri sunacaklar. Bence bu tür şeyleri yapmak lazım. Hatta sevgili Cengiz Çakmak hocamla ki hocamızın ilk doktora hocasıdır yaptığımız bir görüşmede bundan sonra hocanın adıyla felsefe sempozyumu, ulusal sempozyuma dönüştüreceğiz bunu. Yani hmm. her yıl hocanın F fikirleri etrafında değil de hocanın adını taşıyan felsefenin çeşitli konularını ele alan, çağdaş sorunları, felsefe tarihinin çeşitli meselelerini ele alan ulusal ve uluslararası bir toplantıya dönüştürmeyi düşünüyoruz bunu. Ama hocanın doğum, biz ölüm Allah'ın emri ama biz doğumdan yanayız. Hmm. Dolayısıyla fikirlerin doğması, yani evet. hocanın doğum gününde... O fikirlerin tartışması daha güzel. Niye e düşünüyoruz? Allah bereketler sinsin e demek lazım. Hıbı hoca etrafında e, Ahmet Yüksel Özemre, Cahit Arf Hı -hı. ileriye doğru zincir değil mi hocam? Ne açığım? E, doktora e, ilişkileri e, bazında. Cahit Arf'la bir ilişkisi yok hocanın? Ahmet Yüksel Özemre Cahit Arf'la var. Ha tamam. Hocanın ya, Ahmet Yüksel Özemre o, o network'ü... yani her e, <gülüyor> Kültür insanının bir network'u var değil mi? Bir ağı var. Bu ağ, e, hocaları, e, öğrencileri, etkilendiği Etkiledi, isimler, etkilediği isimler... E, İslam Düşünce atlasında onunla ilgili hatırladığında şamalar çiziliyor. Tabii o, o çerçevede baktığımız zaman pek çok isim var. E, çağdaşları mesela, meslektaşları, birlikte yürüdüğü e, şeyler, hocalar bunlar gözünde önünde bulundurulur bu tür incelemelerde. Eyvallah. Burada tabii çok sıklıkla bu, bu bağlamı çok konuştuk ama şimdi bir taraftan şimdi siz de karşılıklı böyle oturunca Cahit Arf'a kadar giden, Cahit Arfa öncesi Salih e, Zeki'ye kadar Zeki giden bir zincir var onu görüyorum. Yok evet. zaten biz hatırlarsan hocanın etrafında bu hatta bu programın biraz aksını da değiştirdik ya Türk evet. düşüncesine geçtik Doğru. hatırlarsan. Esas amacımız olmadığı halde hocanın vefatı dolayısıyla hocayı belli bir Türk düşüncesinde belli bir yere oturtmak için değil mi? Biraz aks değiştirdik. E, dolayısıyla tabi e, hiçbir e, nesne tek başına e, boşlukta durmuyor bir vektörel uzayda belli bir ilişkiler onun içerisinde varlığa geliyor. Evet. Eyvallah. Tekrar tekrar rahmet olsun amin, diyelim hocam. Amin. Ve konumuza e, dönelim Harizmi'yi konuşacağız. Tüm dünya tarihindeki devasa şöhretine rağmen hayat hakkında Şöyle bence hiç, bu Harizmi meselesi nereden çıktı şimdi biz daha çok Nova Scientia yeni bilim üzerinden gidiyorduk. Nereden çıktı? Hatırlarsan hem programda konuşurken hem de aramızda konuşurken şöyle bir şey söylemiştik. Bu yeni bilimin Nova Scientia'nın kökleri üzerine de biraz konuşmak düşünmek lazım. Evet da tabi tabi yani zaten başlığı da dikkat edersen öyle koyduk İplik ve kilim yani 17 yüzyılda özellikle niftonla birlikte e, bir kilim örülüyor bu kilimin e, iplikleri takip ettiğimiz zaman belirli yerlere gidiyor e, Şüphesiz bunları Mezopotamya' kadar götürebiliriz orada şüphe yok ama burada e, özellikle Çağdaş e, medeni tarih yazıcılığı düşünce tarih yazıcılığı ya da felsefe bilim tarih yazıcılığında e, yapılan bir ...hokus pokus var. O hokus pokusu... ...aynı aynı zamanda açığa çıkartmamız lazım. Bu Me bütünüyle hokus pokus mu hocam peki? Ee, Yoksa biraz şey sanki... ...o yükü taşıyamamak gibi de geldi yok, bana yok, da. Yok yok. Şöyle... ...bin yıl birbirine çatışan iki medeniyet var. Hmm, Bunu biz evet. hissetmiyoruz ama... ...bu medeniyet... ...çatışmasında... ...galip gelen taraf... ...belli bir süreden sonra galip gelen taraf... ...içinde yaşadığı şimdiyi esas alıp geçmişi bu şimdinin uzantısı haline getirmek için bir tarih perspektifi geliştirdi. Hatırlarsan bunu da burada konuştuk. Evet. İngiltere'de yazılan İslam tarihi, e, dünya tarihi İslam'ı merkeze alıp İslam öncesi sonrası ayırırken Almanya'da bu 19. yüzyılda yani Batı e, ya da Batı Avrupa diyelim daha doğrusu, Batı Avrupa özellikle e, Koronyanist e, süreçte sanayi sonra kendi gücünü kazandıp yaptığı iş anlamlandırmaya başladığı zaman kendine uygun bir tarih perspektifi e, geliştirdi ve e, süreç içerisinde İslam'ın, e, İslam'la olan ilişkisini ya da İslam medeniyetiyle olan ilişkisini minimalize. En aza düşürmeye çalıştı. Ha bu tüm o, oradaki kültürel faaliyetler için söylenemez. Bunu dikkate almayan, çok farklı perspektifte e, eser kaleme alan isimlerden geri geldiğinde burada bahsetmiştik hatırlarsın. Evet. Şimdi yani <gülüyor> e, neredeydi? Bursa'daydı zannediyorum geçen cumartesi, şu pazar günü. ...yaptığım bir konuşmada da söyledim. Ee, her zaman vurguluyoruz. İnsanlık tarihi... E, ...bir açıdan bir bütündür. İnsanın ortak bir havzası var. E, bu hafıza... E, ...hepimizin... E, ...tecrübesini temsil eder. E, ama... E, ...çağdaş... E, ...felsefi bilim tarih yazıcılığında... E, ...İslam medeniyetini... E, öne ...dikkate almak... ...basit anlamıyla... ...bir e, nasıl diyelim... ...geçmişteki herhangi bir olgu ve olayı tasvir etmek, betirmemek demek değil. İçinde yaşamadığı şimdiyi... ...ve bu şimdinin geçmişini anlamak için de önemli. Yani şöyle... Şimdi diyelim ki biz... ...çağdaş dünyada ya da işte yeni çağda... ...yeni bilimin ortaya çıkışında... ...bir empirik epistemoloji yani empirik bir bilgi anlayışı... ...ortaya çıktığını görüyoruz. Bu... ...arayı atlayarak doğrudan... Ee, ...Yunan ve Hemenistik dönemden türetilecek bir şey değil. Yani rasyonel epistemolojiden, empirik epistemolojiye geçiş... Ee, ...bir atlama yapılacak bir şey değil. Ya da matematadan kalkülüse geçiş, biraz sonra üzerinde duracağız. Mümkün değil bu. Böyle bir şey. Bu, bu, bu hakikaten ee, vakaya da uygun değil. Hatırlıyor musun? Yani ee, şeyde, yurt dışındayken bir tartışmada... Ee, Kopernik'teki teorik modellerin... Ee, ...birden ortaya çıktığını varsaymanız gerekiyor. 600 yıllık, 700 yıllık uğraşıları atlayıp... ...oradaki modellerin birden ortaya çıkmasını... ...varsaymanız gerekiyor ki bunun böyle olmadığını... ...Edward Kennedy, Amerikalı bilim tarihçisi... ...gösterdi bunu zaten, böyle olmadığını. Dolayısıyla... <gülüyor> ...vakaya uygun değil bu da Bu ideolojik tavır vakaya uygun değil. Siz matematadan birden kargülüze geçemezsiniz. Arada analitik geometri var. Arada e, Bolonya Cebir Okulu var ama oraya gelinceye kadar ki bir süreç var. Ondalık konumsal sayı sistemini biraz sonra bahsedeceğiz. Cebir, ondan sonra uygulamalı geometri... kalkülatif hesabın gelişmesi gibi pek çok şeyin gelişmesi gerekiyor. Sonra tüme varımsal bir bilim ortaya çıkıyor değil mi? Yani artık tüme varımın merkezi aldığı... BİRDEN e, bir OLMUYOR. Olmaz bu yani tümden gelimsel bir sistemden. Birden tüme varıma geçtik. Ne yaptık? 500-600 yıl uyuduk. Avrupa için söylüyorum. Ama birden aklımıza geldi şu atalarımızın e, Aristoteles'in Platon'un eserlerine bir bakalım. Aa, bunlar tüm tümden gelimsel sisteme göre çalışıyorlar. Aa, biz tüme varıma Böyle bir şey mümkün değil. E, bu tümden gelimsel düşüncede, düşünceden tüme varımsal yönteme geçiş e, bile belirli bir aşamayı gerektiriyor. Bunu aslında şunun için sordum hocam. Çok özür. Tabii sizi bilen biliyor. Meseleyi o bağlamıyla ya da o endişeyle vazgeçmeyeceğiniz konusunda ama bu, bu meseleler etrafında ki her cümleye yöneltilen özellikle dijital mecralarda bir eleştiri var malumunuz. Müslümanların her şeyin kaynağında Müslümanlar Yok, vardı ve bunu önlelim. Az önce Teoman Hoca bağlamında söylediğiniz o masala, mesele çevirme. Ya bunlar doğru değil. Ben bu da başka mahfillerde de söylüyorum. Bu bilim tarihi ideolojik okuması çift taraf. Ee, İslam ve batılı olmayan toplumlarda o ...medeniyet masasında yer alabilmek için, e, oraya, oraya katkılarını göstermek üzere... E, ...işte öncelik e, psikolojisiyle, işte önce biz bulduk psikolojisi var ya, buna öncelik sorunu diyoruz... ...kahramanlar üretme psikolojisi, bir de özgürlük e, psikolojisi gibi meseleler var. İnsanlık tarihi bütün, kendisi bilim tarihi savaş tarihi değil. E, elbette politik yapılar, askeri yapılar bunlar rol oynuyor ama neticede e, orada bir tekamül var. Bu tekabülü dikkate almadan iş yapma Yani şöyle siz İslam medeniyetini, Helenistik dönemi, e, Sasani birikimini, Hint birikimini ya da o ortaya çıktığı coğrafyadaki kadim birikimi dikkate almadan anlatamazsın. Öyle bir şey mümkün değil. Yani. biz Müslümanlar geldi, her şey sıfır. Öyle bir şey yok. Helenistik dönemi anlayabilmen için e, nedir? Hem Mezopotamya'yı hem Antik Yunan'ı bileceksin. Antik Yunan'ı anlayabilmek için Mısır'ı, Mezopotamya'yı bileceksin. Ve bunlar öyle... Ee, sabahtan akşam olmuyor. Yani Mezopotamya dediğim 5000 yıllık bir süreç. Yani ileriye doğru gitici hızlanıyor ama o dönemde her şey yavaş akıyor. Ee, oraya bakmak lazım. Mesela işte mekanik bir evren tasavvuru çıkıyor. Yani organik, holistik bir evren tasavvurundan birden siz e, mekanik e, sisteme geçemezsiniz. E, bu mümkün değil. Çünkü burada e, hem e, bu Logos metafiziği dediğimiz, içkin metafizikten, aşkın metafizeye geçmenin süreçleri var. Bunlar çok vakit alıyor. Sabahtan akşam olmaz bunlar yani. Bir adamla, onun dehasıyla... Hayır olmaz. Yani o ilişkisel metafizeye geçmek, o disinçiyetlikten bahsetmiş katılarsan, evet. varlığın büyüden, ben evrenin ben ara varlıklardan temizlenmesi süreci, bu sabahtan akşam olmaz. Sonra, e, mesela... No... çok basit bir örnek vereyim sana bak. E, matematikte notasyon ve sembol kullanmak, yani... ...sözel matematiği bırakıp, Sayısal, e, sembollerle iş yapmak o kadar uzun bir süreç ki Kolay değil bu ya. Ya bu İslam dünyasında hangi bölgede ortaya çıkıyor, bölge bölgede ortaya çıkma şartları var. Ya belirli şartlar da aynı da ortaya çıkıyor. Sosyal, e, vesaire, elbette yani, var. hatta dilsel engeller olabiliyor. Ya da diyelim ki e, Newton'la e, Leibniz arasındaki... ...intelektüelist Tanrı'yla, hatırlarsam konuştuk, evet. Voluntarist Tanrı anlayışı ortaya çıkması. Yani eşari gelenek olmadan volantilist tanrı anlayışını e, izah edemezsin. Yani bunun şöyle inanç düzeyinde iz izah edilebilir. Ama bunun bir metafiziğe dönüştürülmesi bu buradan hareket ederek metafizik yapılması, kozmoloji yapılması fizik yapılması böyle kolay bir iş değil. Tüm bunlar büyük bir, e, birikim istiyor. Mesela çok daha özel bir şey söyleyeyim. Niçin hani evrendeki bu teleolojik e, yapı, bu teleolojinin teleolojik anlayışın Ortaya çıkardığı ontolojik tabakalaşma, nedenler, hiyerarşisinin dizilişi, buradaki niçin ve nasıl soru şeyleri, delillerini ele alırken matematiğin buradaki fonksiyonunu tayin etmek için yine bu gelişim çizgisine dikkat etmek lazım. Çünkü klasik gelenekte defa attı, burada söyledik. Matematik niçin dilini vermediği için doğanın hakiki bilgisini vermez. Çünkü dört neden teorisine göre fail ve gayi neden. Yani e, fail bir neden lazım. Değil mi? Aristotelesçi gelenekten, bilisayacı gelenekten gelen bir de amaça ilişkin bir neden lazım. Bunlar matematik tarafından verilmiyor. Matematik ne zaman niçin delilini vermeye başladı? Buradaki süreci takip etmezsek birden sabahtan akşama gökyüzünden yağmurla yağmıyor bu. Ya da yerden bitmiyor. Yani hem genel büyük ölçekli hem de küçük ölçekli pek çok yapı süreç içerisinde gelişiyor. Siz nasıl ki... İblisina'daki, diyelim ki kognitif psikolojiyi, bilissel psikolojiyi anlamak için, tarih Aristotelesi'nin de animasına, oradan Platon'un ruh görüşüne, Platon'un ruh görüşünü anlamak için oradan hermetik bilmem nerelere gidiyorsak, yani bu bir tırnak içinde tekamül süreci ise, belli bir evrilme, gelişme, dönüşme, başkalaşma süreci ise, e, o süreci takip etmek zorundasınız. Her zaman söylediğimizi burada da tekrar edelim. E, elbette iplikler öteden bir yerden geliyor ama her zaman bir kilim örülüyor. Yani Mezopotamya'dan, Mısır'dan, Anadolu York'tan, Atina'ya bir şey geldi. Bu iplikleri aldılar, kendilerini buna bağladılar değil. Bir iplik kilimurdun ördüler. O kilimi bir kere ördükten sonra artık o kilim kendisini oluşturan iplikler cihetinden açıklanamıyor tek başına. Ne e, tikirlikler bakımından ne de her bir ipliğin kendine ilişkin yasalılıkları bir araya gelince o kilimin yasalılıklarını açıklayamaz. O da yeni bir şey var. Tamam. Ama tamamen azade değil. Değil. Helenistik döneme geliyorsun. Henestrik dönem işte böyle bir dönem var mı yok mu da tartışılır da e, yeni bir her ortaya çıkartıyor. İşte nedir or, orta dünya dediğimiz dünyadaki kültürler birbiriyle etkileşime giriyor. Ortaya yeni bir kilim çıkıyor. Artık henestrik dönemde örülen kilim hatta kilimler e, antik dönemdeki Atina'daki ya da İtalya'da örülen kilimlere de benzemiyor. Çok, çok farklı unsurlar giriyor içine. Tam bu noktada hocam Rönesans'ı baz alayım. Rönesans'ta kilimi İlk defa insanlık tarihinde icat edildiği e, şeyini şey. kuran akıl da <gülüyor> hani bunu böyle gören akıl da o zaman kendi meselesini masallaştıran ideolojik e, yaklaşım. Tabii işte dediğim gibi okuma olacak. E, şimdi bak bugün bile e, herhangi bir bilim tarihi, düşünce tarihi, hatta çağdaş bir mesele tartışılırken Çine, hindi atıf yapılıyor O İslam medeniyetinin bir iki atıf yapılıyor. Bu kastidir ya. Hmm. Bu gayet de doğal. Ben bunu da ayıplamıyorum. Çatıştığı bir medeniyeti ee, ...ne yapıyorsun? Tasfiye ediyorsun. Sadece e, insanların aklından değil, insanların vicdanından da tasfiye ediyorsun. Hmm. Ve bu çatışma devam ediyor. E, i̇deolojik e, olarak devam ediyor. E, yani e, şeyin... E, Tom bile bir sözü var. E, İslam askeri güç olarak yenildi. Henüz medeni güç olarak onu yenmiş değiliz diyordu. 20. yüzyılın başında. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani bu mesele basit bir <gülüyor> inanç meselesi değil. Kimlik, kişilik, medeni tutum meselesi bu devam ediyor bu. Dolayısıyla özellikle son dönemde e, Soğuk Savaş bittikten sonra... E, ...özellikle e, yeni bir düşman üretme. Çünkü insanlar, devletler... Bunu Margaret Thatcher söylüyor biliyorsunuz O meşhur e, İngilizlerin kadın başbakanı bunu söyledi. Bize bir düşman lazım. E, ortaya yeni bir düşman üretildi, çıkartıldı. Bu, Onları diri tutmak bakımından da önemli. Bunların bakın iyi olduğunu, kötü olduğunu savunmuyorum. İyi midir, kötü müdür böyle düşünmek. Bir düşmana gerçekliğin ihtiyaç verme insanın kendi kimliğini ve kişiliğini koruması için. Yani tarihsel tecrübelerimizi bugün de devam ettirmek zorunda mıyız? Bunlar ayrı konular. Ama, ama durum bu. Ama Bakan durum bu. Yani resim bu. Dolayısıyla e, özellikle 15 şey 11 Eylül'den sonra... <gülüyor> İslam dünyasının ve İslam medeniyetinin daha doğrusu... E, ...modern yapının inşasındaki o iplik düzeyindeki rolünü bile elden geldiğince azaltma... ...minimalize etme çabası var. Ben hani oralarda görev yaparken bunları tartışıyorlardı yani. Yo, bu zaten çok evet. anlaşılır hocam. Batıya bak endeksli Ama bakışımızda bu, Türkçe yalnız, metin yok diyorum. Ya yalnız Yusuf şunu da söyleyeyim. Herkes de böyle değil yalnız. Herkesten yani, kastınız. Yani Avrupa'daki ya da Amerika'daki yani. her entelektüel... Bu konularla uğraşan akademisyenlerin hepsi aynı perspektife sahip değil. Yani total olarak herkesi yargılamamak lazım. Buna itiraz eden, bununla ilgili metin yazan, kitap yazan, farklı bakış açısı geliştiren, bunu eleştiren... Yani bunu eleştiren yine kendileri. Tabi tabii, Bir de bu, bu metinleri de bir şekilde ha. çalışıp tabii, tabii yani çıkaran... E, bunu sadece de eleştirmiyor. Konuya uzmanca çalışan, akademik kaygılarla da eleştirmiyor. Dünya tarihi idraki ya da e, dünyadaki felsefi meseleler için yaşadığımız güncel felsefi mesele çözerken... Farklı kültürlerin tecrübelerini kullanmak açısından da e, global bakma, küresel bakmayı önemseyen düşünürler var. Hmm. O açıdan e, şöyle total olarak o işte, orientalizm şöyle onu dememek lazım. Onun da çok çeşitli alt grupları var. E, i̇şe çok ideolojik bakan, hatta köktenci hristiyan, radikal hristiyan e, gözlükleriyle bakanlar var hmm. e, ve ser, nedir hafif tonlarla bu işi. Sadece tarihsel tecrübeye dikkat alarak bakanlar var. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Yani özellikle... ...hani çok geniş ölçekte pek çok sayılabilir ama... ...yani Harizmi bağlamında konuşacağımız için... Yani diyelim ki matematik, ondalık konumsal... ...sayı sistemi, kalkülatif hesap sistemi... ...ondan sonra cebir 1 ...uygulamalı geometri, sayıların şey sayılan genelde matematik nesne ontolojisi matematik ispat kavramı matematiksel tüme varan Ondan sonra matematiksel yargıların uzayı matematik doğa ilişkisi yani bir sürü şey sayılabilir bunlardaki gelişmeleri tartışmaları dikkate almadan meseleyi çözmek mümkün değil bak hiç unutmuyorum Berlin'de miydi, Kanada'da mıydı bir toplantıda ben bir tebliğ sunmuştum. E, matematiksel yargılar, matematiksel modeller ve fizik ilişkisi. Özellikle astronomi üzerinde, İslam dünyasında. E, şeyden başlayarak, Razi'den, Tusi üzerinden, Kutbettin Razi, Ali Kuşçu'dan Şemseddin Khafri'ye kadar. 1540'a kadar. Çok önemli bir adamdı bu Şemseddin Khafri. Yani çok ciddi sonsuzluk, sınırsızlık tartışmaları e, e, ilginçtir onun metinlerinde matematik doğa ilişkisi. <gülüyor> Hatta e, çok ilginç bir şey var. E, bu enstrümentalist dediğimiz, yani herhangi bir matematik modeli fiziksel gerçekliğin işleyişini bize e, hesap düzeyinde vermesi... E, ...o modelin doğru olup on, olduğunu gösterir mi tartışması var. Mesela diyelim ki e, ayla ile alakalı beş tane matematiksel model veriyor. Hepsi çalışıyor. Hepsi çalışıyor bu modellerin. Yani ayın Tarklı gökyüzündeki... Matematik konumuna ilişkin öngörülerimizi hepsi karşılıyor ama soru şu bu modellerden hangisi fiziksel gerçekliğin tam bir tasviridir hmm. diyelim ki üçüncüsü peki diğer e, e, dört oluyor? model nasıl çalışıyor neye göre çalışıyor niye göre bizim öngörümüzü doğruluyor meselesini Şemsettin Khafri çok ciddi bir şekilde tartışır tarih ne hocam burada? 1540'lar orada tabii tabii yani o dönemde çok yoğun tartışmalar var Dolayısıyla bunları ben anlatınca... E, tabii benim büyüğüm... E, e, İsrail'den e, Tel Aviv Üniversitesi'nde zannediyorum bir... E, 16 7 yüzyıl yani modern bilim uzmanı, galile uzmanı bir hanımefendi. E, bizim hocamız tabii yani yaşça güzel yok. Akademik olarak da bizden uzman büyüktü. E, ilginç bir şey söyledi. Çünkü çok metin yazmış bir insan. Allah anlat dedi. Ben dedim pek çok kavramın ilk defa... işte 1500 sonu 1600lerde ortaya çıktığını düşünüyordum. Ama Bunlar hepsi tartışılmış demek ki. E, dedi. Ve bunu müzakir ettik orada hatırlıyorum yani 2010'da. Yani yaklaşık 11 yıl 12 yıl önce. Şimdi Dolayısıyla e, biz e, mesele sadece İslam medeniyetinin katkısıymış değil. Yeni ortaya çıkan yapıyı anlamak için de e, bu konuları bilmemiz lazım. Ha yeri gelmişken söyleyeyim. Biz de çok İslam merkezli ya da İslam medya merkezine bakmamamız lazım. Modern yapının ortaya çıkmasından 17. yüzyılda Çin'in de etkisi var çok. Mesela bu, biz burada çalışmıyoruz onu ama Avrupa'dan Çin'e giden cizvitlerin çeşitli şey yapılan getirdiği bilgiler var. Bunları daha sonra görüyoruz. Yani diyelim ki Leibniz'in fikriyatında ya da Christine Wolff'un mesela şu tartışma Çin'den geliyor. Avrupa'ya. E, din olmak sizin bir ahlak kurma mümkün müdür tartışması. Kristin Wolff bununla ilgili bir konuşma yapıyor. Üniversitede atılıyor adam yani cezalandırılıyor hatta. Çin'deki köpleri neydi? Çin'deki yapıyı örnek vererek. Tabi biraz meseleyi yanlış anlıyor ama olsun. Yani eee <gülüyor> ahlakın bizim anladığımız anlamda bir vahye dayanmaması dayanmadığını ama orada da bir ahlak var. Dolayısıyla vahiy olmadan dinlemeyelim de vahiy olmadan Nü, ...nübüvvet olmadan... E, ...bir ahlak mümkün müdür? Tartışması yapıyor. İşte Hindistan'da olan ilişkiler... ...ya da e, yeni dünya dediğimiz... E, ...Amerika'daki, ister e, Kuzey ister Güney Amerika olsun... ...Amerika'daki kültür birikiminin... ...politik anlamda, ahlak anlamında... E, ...etkisi var. E, neticede e, dışı açık... ...arayış içerisinde olan... E, ...1500'luk sistemi çökmüş bir dünyadan bahsediyoruz. Yeni bir sistem... Kuracaklar yeniliklere açıklar çünkü eski alışkanlıklar artık ne dedik çöktü şey olarak moral yapı olarak çöktü dolayısıyla orada ortaya çıkan her şey illa İslam dünyasından tevazu edilmek zorunda değil insanlığın tecrübesini istihdam etmiyor, Oradan faydalanma becerisini gösteriyor adamlar pek çok konuda yani bu ideolojik körlüğü eleştirirken zaten bir benzerine tersinden girmemek yapmam. lazım yani tek, tek anlamlı kavramlar biraz bu Akdeniz dünyasının ortak tecrübesidir. Yani tek anlamlı bir tarih kavramı, tek anlamlı bir medeniyet kavramı, tek anlamlı bir kavramı sadece Batı'nın icat ettiği bir şey değil. Bizden gidiyor biraz da yani. Biz de İslam medeniyetinin yazılan tarih kitaplarına baktığımız zaman biz de kendimizi merkeze alarak geçmişi, kendimizin uzantılarını getirip içine yaşadığımız çağda da ancak kendimizle olan ilişkilere göre yapılara değer verdik. Bu biraz bu orta dünyanın e, ortak kültürel hafızasıyla da alakalı bir şey. Yani bunu asacak o küresel bakmayı becerecek ya da global diyorlar ya... ...bakmayı bir yapıya e, gelmemiz lazım. Yani, yaparak çok... Özet olur. şu, affedersin. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Kısaca burada biz e, meseleyi basit bir şekilde... E, ...iplikler çok önemli, kilim önemli değil anlamında değil. E, tam tersine... ...ortaya çıkan kilimin değerini daha iyi tebaliz etirebilmek için... ...o iplikleri takip ederek geriye doğru Çin'deyse Çin'de, Maçın'deyse Maçın'de... ...Neredeyse, ise Endülüs'te, Orta Asya'daysa Orta Asya'da... ...onu dikkate alarak hem oluşan yapıyı daha iyi anlamak hem de aslında bu tecrübeyi... ...bu olup biten tecrübeyi bir tür kendimize de örnek almak içindir. Ne söylemiştik hatırla. İnsanlığın hafızasıyla problemi olan bir kültür, küresel ölçekte bir medeniyet kuramaz, bir perspektif geliştiremez. İnsanlığın hafızasıyla problemim mi olmayacak? Ama tabii bunu yaparken de o şeyi, hafızanın içerisini üstüne boca etmeyeceksin. Bir süzgeç dahilinde, kendine ait bir metafizik süzgeç dahilinde süzeceksin. Başarı budur ya. Yani. Şimdi son 4 dakikamız hocam. Buraya ilişkin bir... O yine mi bu kadar hızlı gitti? Evet. Maalesef. Evet. O yüzden biraz hızlanmamız lazım sanki. Halife, birazdan muhtemelen geleceğiz Halizmi bağlamında ama o meşhur Aristoteles rüyası halifenin. Ya onlar, masal. onlar masal. Masal ama evet. güzel masal. Tabii. Bir şeye karşılık geliyor. Evet. Tüm masallar gibi. Az önce söylediğiniz yani kendimizi merkeze koyarak bu hikayeyi örüyoruz da bir örnek... Tabii ya Farabi'nin felsefenin kökenin konusundaki anlatıları... Ya da diğer e, İslam dünyasındaki filozofların ya da yazarların anlatıları da biraz buna benziyor. Ama farklı anlatılar var onu da söyleyeyim. İran'dan başlatanlar var. Keldani, Mezopotamya'dan başlatanlar var. Tabii tabii Mısır'dan başlatanlar var. Yani İslam dünyasındaki Medine tarih yazıcılığının menşei konusunda da ortak bir şey uzlaşı yok. Çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli tabii. Yani mesela Hindistan'dan başlatanlar var. Cevdet Paşa bile medeniyet Hindistan'dan başlatır. Düşün yani. Hatta bir geline benzetir ya, işte orada Hint gelinliği giydi, sonra geldi o Mezopotamya filan falan böyle anlatır. Ama diyelim ki e, İbn Nedim gibi, e, İbn Mukaffa gibi isimler biraz da kültürel alka planlarına dikkat alarak e, İran merkezli bir anlatı şey yapar. Şahabettin sure verdiği, sonra Kutbettin şirazi. Ama bir kısmı Mısır merkezli, bir kısmı Keldani, e, Mezopotamya merkezli e, anlatı yaparlar. Bu da önemli bir şeydir. Benzer şeyde, Avrupa, şeyde, Yunan'da da var bak. Yunanlarda da medeniyetin, bilginin kökeni itibariyle tek bir anlayışı yok. Bir kısmı Mısır merkezli bir kısmı Mezopotamya merkezli Orada da böyle bir çatanlama var. İnsanın tarihinde bu anlamda Batı o zaman evet, tekil örneği bu işin. Tabii Hakim ama biri... tek biçimlilik ne demiştik? Aydınlanmanın en vahim sonucu e, bizzat kendilerini eleştirdiği tek biçimlilik. E, o hegemonya, o güç e, sarhoşluğuyla... E, tüm her şeyi kendi tekerlerine alma arzusu e, tarihi de... Yani şöyle, Avrupa bir hırsızlık tarihidir. Her açıdan. Tarihi de çaldılar. Bizim tarihimizde de çalıyorlar. Başka milletlerin tarihini de çalıyorlar. E, i̇şte nedeniyle yan altı zenginliklerini çalıyorlar. Kültürlerini çalıyorlar. Bu çalma sadece alıp götürmek anlamında değil. E, orayı yok sayma. Yani kendine etki etmeyen, kendine karışmayan tarafını yok sayma. Ee, seni yeniden tanımlama, yeniden üretme. Yeniden sana bir kimlik yükleme açısından. Ee, yani Kolonyalizm, e, kapitalist emperyalizm diğer şeylere benzemez. Yani Roma'nın, Abbasilerin, Selçukluların, Osmanlıların e, şeyin yapısına benzemez. Ya da Asurların ya da Ahamelitlerin e, o e, klasik imparatorluk anlayışına benzemez o. Çevre-merkez ilişkisine kurup, göre kurulmuş üretim, tüketim, sömürgü, sömürme üzerine kurulmuş yapı çok farklı bir şey. Ee, sadece Nova Scientia yeni bilim ortaya çıkmıyor canım. Kapitalizm diye bir şey de çıkıyor ortaya yani. Doğru. Ee, Anlamıyorum evet. Yani onun da belki ipliklerin de vurabilirsin ama o kapitalist kilim de yepyeni bir şey olarak ortaya çıkıyor. Burada o zaman insanlığın geri kalanını bekleyen en büyük tehlike hocam şey zannediyorum. Ee, biz sahne ışıklarına aldanırsak yani... E, Tarihi hırsızlıktır dediğiniz yapının başarılı üretimlerine felsefe, bilim, teknik aldanıp oradaki kusuru yok saymak bizi bekleyen en büyük tehlike zamanı. Tabii şöyle şimdi sen edebiyatla ilgilenen birisin. Şöyle bir şey düşün. Şimdi senin bir hikayen var, benim bir hikayem var. Herkesin bir hikayesi var. Her kültürün bir hikayesi var. Hem milletin bir hikayesi var değil mi? Sen bu, tüm bu farklı hikayeleri tek bir hikayeye dönüştürmeye çalışıyorsun tek bir anlatı tek büyük ve bu tek anlatında tek faili var. Diğerleri yani tek bir aktör var derler, hepsi figüran. İşte mesela bak tipik bir hani Batı'ya akan nehir. Değil mi? Tam işte bu. Bunun özetidir. Yani her şey Batı'ya akıyor. Yani tarihte olup biten her şey burayı vermek için. Mezopotamyalılar bunun için çalıştığımız sınırlarda bunun için İslam dünyası da Helenistik dönemde Yunanlılarda işte nedir? Ee, ve Almanlar Rusya için. İngilizlere göre de İngilizler için çalıştı. Her şey, tüm nehirler oraya akıyor. Hegel, hegel'in tabiridir o. Doğu'ya akan hmm. şey, batı batı nehir. Batı'ya akan nehir. He. Hegelci, hegel'ci bir tabir bu. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> tüm insanlığı tek bir anlatısını, farklı anlatıları tek bir insanlık anlatısına dönüştürüp elbette insanların anlatılana müşterek unsurlar var. Ama bunu tek bir anlatıya e, dönüştürüp her bir e, kültüre ya da her bir etnisiteye kendi anlatılarının e, imkanı oranında varlık değeri vermek. Seni nasıl tanımlıyorsa sen o şekilde varsın. Hani e, bununla ilgili çok güzel romanlar da var. Yani açıkça söyle adam bizim tanımladığımız kadar varsın ve bu tanımladığımız yere mahkumsun. Burayı yak benimseyeceksin gibi. E, dolayısıyla ciddi bir e, ifrat tefrite düşmeden duyguları da işin içine karıştırmadan, ciddi bir kapitalizm, emperyalizm eleştisi yapmadan bu meseleleri analiz edemeyiz. Bir yere koyamayız. Tabii, tabii. Ee, konumuzdan saptık ama dönüşte artık hocam e, konumuzdan... evet, şeye gireriz yok ama zemini kurduk. Eyvallah. Evet, Eyvallah. Zemini Kısa kurduk. bir ara, aradan sonra tekrar karşınızda. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyoruz. Harizmi'yi konuşuyoruz. Ee, İslam bilim tarihi bu e, demeye de zannediyorum gerek yok. İnsanlık için, tüm bilim tarihi için Zannediyorum şey hocam katılır mısınız? Ee, ben o insanlık derken de dikkat etmek lazım. Mesela Çin için çok önemli mi ya da Hind için? Ne zamandan itibaren önemli? E, i̇sim olarak mı yaptıkları itibariyle? Hem ben? isim hem yaptıkları olarak. Yani or oraya ne zaman başta onlar? Onlara bakmak lazım. Yani biz insanlık derken genelde Orta Dünya'yı Akdeniz dünyasını onu genişletilmiş halini ki bunu İslam medeniyeti yapıyor onu dikkate alıyoruz. Her konuda insanlık diyoruz da, Hint ve Çin'de az ya insan yok burada. Ama bu, bu orada. benziyor doğru. 70 milyon bizi izliyor, <gülüyor> bura benzeyen bir evet. şey bu. Yani orada da çok insan var biliyorsun hmm. yani. Hani hatırlarsan evet. Fransız devriminden bahsettiği zaman... E, ...Amerikan İşleri Bakanı Mao'ya... ...bu şey vardı ya... ...Kissingir, ne diyor, ne zaman oldu diyor? İşte 1789 diyor, aha dün olmuş diyor. Evet. Bir, bir görelim sonuçlarını falan. Çünkü 5 yıl için Çin tarih için o dün. Yani onun için e, bizde Akdeniz merkezli, Avrupa merkezli konuşma, bir de Avrupa, Akdeniz merkezli konuşma var. E, orayı bilmiyor. Yani İstanbul'un fethi bizim için çok önemli de... ...ya da Akdeniz dünyası çok önemli de, Çin için çok önemli değil yani. Belki bilmiyor bilirler bile yani. Evet şimdi Harizmi'nin... Şey soracaktım hocam, bu insanın tarihi derken... Yani günün sonunda ondalık sistem, sıfırın eklenmesi Hint'ten alıp vesaire buralarda... Yani, yani çok aç şeylerden konuşabiliriz. Vaktimiz öyle çok uzun değil. Yani haricinin esas ihtimali ne yaptığına bakmamız lazım. Tüm insanlık... Evet şu andaki tüm insanlık için geçerli olan ve tüm Heh. matematiğin hesap sistemini, yeni bir matematik zihniyeti getirmesini konuşmamız. Lazım. Tam buradan hareketli sorum şuydu, Onu söylüyoruz. Çünkü bu kalkülüsü ortaya çıkartacak zihniyet, onu demek istiyorum. Eyvallah. Ha. Oradan yani bir liste yapılsa, e, olmazsa insanlık tarihinin devasa Rezmi, bir kısmı evet, eksik olacak. olmaz. Olmaz. Rezmi, 10, olmaz. 15 evet. kişilik isim listesindeki kesin var tabi Kesin. Tamam. Şimdi şöyle, biz Harizmi, Harizmi bir astronom aynı zamanda, zic hazırlıyor. Bunun üzerine konuşabiliriz bak. Coğrafya kitabı var. Coğrafya kitabında haritası var. Ki bu gelişmiş bir haritadır. Önceki... Son bölümde hocam o 5 büyük eseri, onları tek tek konuşmak istiyorum aslında. Ha yani bunlar konuşulabilir ama bence bunlar çok önemli değil şu anda. Takvim çalışması var. Milletlerin takvimleri üzerine çalışıyor ki daha sonra bir ironi bunu çok e, geliştirecek. Yani Batuman Yus'un haritasında tahsih düşüyor. Tabii tabii. Yani öyle de bir elektoryal kimliği var. değil. Ee, özellikle Asya, Orta Asya'nın, İslam coğrafyasının yayıldığı yeni coğrafi bilgileri açılan... Daha önce hiç olmayan kayıtlar var. Bak bunların hepsi konuşulabilir. Ama etkisi de konuşulabilir. Ee, yani biz otururuz İbn-i Sinay'da konuşuruz. Önemli olan burada... E, ...hakikaten olmazsa olmaz bir şey, hesap anlayışı. Yani ne demek? Bunu iyi anlamamız lazım. Şimdi klasik gelenekte... Çünkü modern bilim dediğim şey... ...modern bilim, çağdaş bilimde böyle de... ...modern bilim dediğim şey bu matematik üzerine kuruluyor. Bu olmazsa olmaz. Yani Platon'dan... Platoncu matematik anlayışından... Oktitçi matematik anlayışından. Carl çıkmaz abi. Anlatabiliyor hmm. muyum? Yani bu hesap anlayışını atladığın zaman sen ne Bologna Matematik Okulu'nun yaptıklarını ne e, e, Oktit şeyin, e, Descartes'in yaptıklarını ne de e, Leibniz'le Nifton'un Carl yaptıklarını yani hareketin matematiğini geliştiremezsin Harizmin'in yaptığı olmazsa. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onun için bence önce burayı konuşalım. Vakit kalırsa oraya geçelim. Şimdi... İslam dünyası iki büyük bilme geleneği aldı. Bir mantıkçı bilme geleneği, şimdi konumuz o değil. Bir de matematikçi felsef felse, bilme geleneği. Matematik, matematik matematada iki türlü anlaşılıyordu. Bir, Aristotelesçil i̇bn anladığı dış dünyadaki nesnelere uygulanan ilişkiler. İşte gökyüzündeki cisimlerin birbirinin uzaklığı, yakınlığı, arazi taksimatı gibi... <gülüyor> ya da e, metafizik düşünceyi hazırlayan e, yarı soyut yarı somut rakamdan oca dediler matematiğe. Ne demek riyaziyat? Spor. Yani zihni metafizi hazırlayan ara bir e, yapı gibi gördüler. Bir de Platoncu gelenek. Platon böyle düşünüyor düşünmüyor ayrı bir konu ama Platoncu İslam dünyasındaki algılandığı şekliyle Platoncu gelenekte <gülüyor> matematiği daha çok e, fiziksel gerçekliğin morfesi olarak gördü. Yani bir tür form araştırması olarak gördü. Bu da kendi içinde e, adetçilerle, miktarcılar diye ikiye ayrıldı. Fakat Harizmi'nin kurduğu çok yeni bir şey. Ne bir spor anlamında zihni e, soyut düşünce hazırlayan aracı bir yapı e, ne saf maddi nesnede uygulanan ilişkiler bir yapı. Yani metrik bir matematik değil. Böyle özetleyeyim. Metrik ya yani ne demek metrik bir matematik ya da Dış dünyaya uygulanan, sadece nesnelerini dış dünyada bulan bir matematik değil. Hem sayı hem geometri üzerinde ya da saf bir ölçü e, matematiği değil. Sadece şu fiziksel gerçekliğin arka planı, yazılımı şeklinde düşünülen sabit bir form aray arayışı da değil. Hmm. Harun Bey yepyeni bir şey kurdu. Bunu uzun bir konu tabii ama Basra-Kufya'dan itibaren gelen Müslüman... Zihindeki bu usul anlayışı, algoritmik anlayışla da alakalı. Ee, şimdi bak elimde bir matematik kitabının girişinden hemen şey bir alıntı var. Ee, Arapçısını okumayayım. Şimdi diyor ki matematiğin konusu nedir? E, matematik neyle uğraşır? Diyor ki matematik <gülüyor> toplama, çıkartma, çarpma, bölme, üst alma, kök alma gibi işlemlerle uğraşır. Bak çok yeni bir tanım bu. Ve bu işlemlerin nesneleri vardır diyor. Birini nesneler uygulanır. Peki bu nesneler nerede? Bir dışarıda, bir de burada. Dolayısıyla matematik artık sadece dışarıdaki nesnelerin ölçme ve sayması değil, bir form araştırması da değil, doğrudan, doğrudan zihnin ürettiği ya da zihinde temsil edilen sayı, Geometrik şeyler, cebirsel fark etmez, yapılar ve bu da diyor üç ayrılır diyor. Adedi olan, yani sayısal olan, cebri olan, cebirsel olan, yani bilinmeyen içeren, bir de miktarı olan, yani geometrik e, olan budur şeyin konusu. Bu, hangi tarihli bir metin hocam? Tarihin şu anda hatırlamıyorum ama hemen hemen tüm e, şeylerde matematiğin konusu ha çok ilginçte bir ayrım vardı diyor ki. İşte diyor sayının ne olduğunu, çokluğun ne olduğunu, birliğin ne olduğunu, sayının sayı olarak ne? Bunlar diyor matematiğin konusu diyor. Bunlar metafiziklerin işi diyor. Açıkça bunlar metafiziklerin işi diyor. Biz diyor bunlara bakmayız. E şimdi bu son derece önemli bir şey. Harizmi ne yaptı? Harizmi üç şey yaptı. Bir, ondalık konumsal sayı sistemini kurdu. Ne demek bu? Ee, bir kere 0 <gülüyor> artı 9 rakamı aldı. Bunların hepsi var. Yani ben şeye benzetiyorum. Nasrettin Hoca'nın fıkhasına benzetiyorum bunu. Ee, helva yaptı. Ya da bizim teşbihimiz de kilimi ördü. İplikler dışarıdan geliyor. Mezupatam'da da 0 var canım. Bizim Mısır'da bizim da 0 sıfır sıfır var. Yani sıfır Ama tabii 0 bir iş. Sembol olarak 0'nın olması başka bir şeydir Rakam olarak başka. Sayı olarak başka. Bunların hepsi aynı aynı şeyler. 0 hmm. artı 9 rakam. Konum fikri. Algoritmik e, hesap anlayışı. Bunları sentezledi. E, ortaya bir sistem kurdu. İşte hesabın hindi dedi buna. Bugün bizim kullandığımız ondalık konumsal sayı sistemi. Ni? Evet. Ve bunu sadece dış dünyadaki nesneleri değil, zihni nesnelere de uyguladı. Ve bugün bizim aritmetik dediğimiz, o dönemde ona hesap deniliyor. Özel anlamıyla hesap. Bunu kurdu. Ve bununla ilgili bir kitap yazdı. Bunu koy kenara. Sonra dedi ki, bu adedidir. Yani bilinen... Neden Çünkü 5 biliniyor, 2 biliniyor, artı biliniyor topluyorsun 7 oluyor. Ama 5 artı x dediğinde bir de bilinmeyen nicelik diye bir şey var dedi. Ve buradan hareket ederek de Cebri kurdu. Aynı ondalık konumsal sayı sisteminde uyguladığı şekilde Cebri kurdu. Bilinmeyenlerin hesabını kurdu. Birinci derece ikinci derece çözümlerini verdi. Burada koydu kenara. Üçüncüsü ise bu da bu çok önemli bir şey. Ee, uygulamalı geometriyi kurdu. Çünkü Yunan geometrisi... ...niceliksel değildir, yani sayısal değildir. Ee, biz Bu uzun bir konu ama yani... ...AB doğru parçası ile C doğru parçasını çarparsın bilmem ne... ...hiçbir zaman o AB doğru parçası eşittir 5 diyemezsin. Bu çok öyle kolay bir iş değil. Felsefi olarak mümkün değil ya. Yani. Ee, uygulamalı geometriyi kurdu. Misaha diyoruz biz buna, hendesenin dışında. Bunu... ...buna hem cebri uyguladı hem aritmeti uyguladı. Dolayısıyla he, ve bunların üçünü de hesap dedi. Hesap, his ve çakıl taşı demek kalkülüs de çakıl taşı demek. Kalkülatif bir aritmetik kurdu, kalkülatif bir matematik kurdu yani. İlişkisel bir matematik. Ama bu ilişkisel matematik dediğin gibi sadece dış dünyadaki nesnelere uygulanabilen şeyler değil. Aynı zamanda zihinde uygulanan dolayısıyla sonsuz bir uzayda iş gören, sınırsız bir uzayda iş gören bir matematik kurdu. Bir ara soru. Şimdi e, aramadığın şeyi bulamazsın. Evet. Nereden hareketle bu yani bir ihtiyaç, ha. o çevresel bağlamı nedir? Ha, bu, şey, bu, bu çok iş. uzun bir konu. Bununla yeni bir sürü teori var. Sonradan ee, <gülüyor> planlanmış, yazılmış. ya o Çağdaş e, araştırmalarında bir sürü Hı. teori var. Ama bu e, bir e, İslam dünyasının kendi ihtiyaçlarıyla alakalı. Çünkü Harizmi'nin, Cevri'nin kitabının yarısı neredeyse feraiz hesabıdır. Yani bunu yeni icat ettiği bir bilimi Hemen e, ihtiyaçları uyguluyor, arazi meselelerini uyguluyor tabii. E, nedir ona da terek hesabı dediğimiz yapıyı uyguluyor. E, İslam dünyasının kendi genel ihtiyaçları var. Ondan sonra dışarıdan alınan bilgiler var. Zaten girişte kendisi bunu söylüyor. Kendi Cebri'nin Memun'a 1830'da, ama 1830 830'da sunduğu Kitabul Muhtasar Filzlerin Mukabelesi de söylüyor. Dolayısıyla Harizmi e, yepyeni bir matematik anlayışı getiriyor. Mesela sayı nedir? E, bunun kaynağını bulamadım ama e, şeyde yazılan, Kırım'da yazılan e, bir eserde e, klasik kaynaklarda şey yok fakat zihniyet olarak çok doğru. Harizmi'ye sayı nedir diye soruyorlar. İşte nedir? Sayı işte birliklerin toplamıdır, bir çokluktur. Bir sürü teori var. Daha Mısır'dan gelen, Tales üzerinden ...Aristoteles'i oradan Okli'de aktarılan bir sürü tanım var. Yunani sayı tanımı diyoruz biz buna. Hmm. Ve bunun altında da buna eş değer olan bir sürü tanım yapılıyor. Bir de Arapların yaptığı bir tanım var. Daha doğrusu Arap dilcilerin yaptığı bir tanım var. O da sayma eylemiyle alakalı. Harizmi diyor ki, sayı tamamen işlemler neticesinde elde ettiğimiz... E, ...ne diyelim, sembolik bir entitedir, nesnedir. Yani e, hatta kesirli bir hesap yapıyor... Diyor ki bunu topladığında ortaya çıkan şey sayıdır. Yani say, sayı... Esas dibanen... Nicelik dediğimiz... E, kavramın altına düşen... Bizim ölçme ve sayma eylemlerimiz neticesinde. Ama bu ölçme ve sayma... E, sadece dışarıdaki maddi nesnelere değil... Zihnimizdeki nesnelere alakalı... Bir yapıdır diyor. <gülüyor> bu anlayışı... Tüm şeye uyguluyorlar. E, aldıkları mirası uyguluyorlar. Üç tane hesap sistemi kuruyorlar. Bir... E, Kağıt kaleme ihtiyaç duymadan sadece zihinle yapılan o bütün o dönemdeki dünyanın ortak dili haline gelen zihinsel hesap. Bu da Harizmi'nin sistematiğine göre kuruluyor. Harizmi'nin bununla ilgili de eseri var. Kayıp. Hmm. Ondan sonra e, siddini hesap dediğimiz daha çok astronomide kullanılan büyük e, hesaplar ya da trigonometrik fonksiyonlarda kullanılan küçük hesaplar için bir sistem geliştiriliyor. E, akabinde bir de bugün de kullandığımız... E, aritmetiği kuruyorlar bu sisteme göre. Sonra cebri kuruyorlar ve cebri, cebri geliştiriyorlar. Sonra da misahı kuruyorlar, misahı geliyor. Misaha şu açıdan çok önemli. Şimdi büyük bir imparatorluksunuz. Arazi ölçümleri yapacaksınız, mesafeleri belirleyeceksiniz değil mi? Seyahatler yapıyorsunuz, e, yükseklikleri belirleyeceksiniz, yüksek yerlere mimari eserler yapacaksınız bu. Uygulamalı geometri bu demek. Yani siz geometriyi saf bir hakikat araştırması değil de, e, fiziksel gerçekliğe uygulanacak bir yapı olarak görürüz. Buradan hareketle mekaniği kuruyorsunuz, buradan hareketle optiği kuruyorsunuz, bir sürü matematiksel bilimi ya da bizim karışık bilim dediğimiz bilimleri geliştiriyorsunuz. Arizmin getirdiği şey bu ve bu zihniyetle biz ilişkisel matematik diyoruz, işlemsel matematik bu, kalkulatif bir matematik. Bu matematik esas e, Bolonia da Tartaglia, Ferrari, Cardano gibi Düşünler tarafından geliştiriliyor. Ki ilk orijinal matematik şeyi Avrupa'da, İtalya'dadır. Geliştiriliyor. Ve akabinde Descartes bunu e, analitik geometriye dönüştürüyor. Şimdi burada bunu yapabilmek için bir unsura daha ihtiyaç var. cebirsel notasyon ve semboller. Çünkü klasik geleneklerde hem kağıt yazım malzemeleri dolayısıyla e, matematik lafzıydır. Yani nasıl böyle 3'ü işte 5 ile çarpıp 7 ile bilmem ne yaparsan, karakökünü alırsan gibi. Ama sizin, hatırla biz liselerde, ortaokullarda değil, sembollerle şey yapıyoruz. Şimdi bu fikirin bir tarafı Hint hesabından geliyor. Yani aritmetikten geliyor. Çünkü 5 artı 2'yi yazıyorsun, topluyorsun. Ama toplamaya bir sembol vermen lazım. Değil mi? Cebilsel denklemler çok önemli. Cebilsel notasyon ve semboller çok önemli. Bu da İslam dünyasında 14. yüzyılın başında kuruluyor. Ve Endülüs'te kuruluyor bu. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Uzun bir konu. Siz çünkü Arapça bir metne... Arapça olmayan, yani Arap diliyle... ...ilişkisi olmayan yeni semboller koyuyorsunuz. Evet. O çok sıkıntılı. Arap dilinin graverine de çok aykırı. Özellikle... İbnül Benna diye bir matematikçisi var. 1324'te ölen. Ha, yeni gelmişken söyleyeyim bak. Ee, ne denir? Endülüs'te, i̇bn öldü, 1198'de her şey bitti. Tam tersine Endülüs matematiğinin zirvesi... ...1250'den sonradır. i̇bn tabi. Rüşik diye bir adam var mesela. Ee, zaten 13. yüzyıl... ...matematik bilimlerin... E, ...genel felsefi, o külli felsefi bilimlerden de kopmaya başladığı... ...ve bağımsızlaşmaya... ...evrildiği bir dönem. Bu çok önemli. Matematik ayrı, artık yani felsefi hakikat araştırması anlamında matematiği demiyorum artık. Yani hesap merkezli matematik 13. yüzyılda artık yavaş yavaş bağımsız bir e, şeye dönüşüyor, kümeye dönüşüyor. Sanki e, ayrılıyor onlardan. Mesela İbn Reşid diye bir adam var. 1200'de da böyle. Ha? Avrupa'da da böyle. Yani Avrupa'da henüz ya. daha yok böyle bir şey. 12. yüzyıl sonrası. Yok yok orada daha dur. 1400'lerin tuhaf can yani. Hmm. <gülüyor> ne ne matematik. Çevrilen eserleri bile <gülüyor> anlamıyorlar. Biliyoruz, canım, yani elimizde metinler var. Yani o e, tek dük öte de beride bu işi bilen var ama onun büyük bir kültüre dönüşmesi 1450'den sonra e, John Müller, Regiomontanos, işte bu anlattık ya İta Bizans'tan giden evet, e, evet. filan. E, onun nedenini de aslında sormak istiyorum. Şeye baktım ben hocam gelmeden önce. E, Cebirle ilgili Latincedeki ilk metin 1545 tarihiymiş ya. Çeviriler yapılıyor bak. Şunu karıştırmayalım. Çevirlerin yapılması, meselelerin anlaşılması anlamına gelmez. Bu bir ikincisi. <gülüyor> Kilisenin yönettiği sistemde Arap rakamları diyorlar bunlara. Bunları kullanma küfür zaten. 1470'lerde İtalya erken ticari kapitalizm gelişmeye başlayınca hızlı muhasebe sistemini geliştiriyorlar biliyorsun. Çift defterli muhasebe sistemini geliştiriyorlar. E orada e, Arap rakamlarını kullandıkları için kilise bunu yasaklıyor. Tabii e, gerçeklik bunu dinlemez. Anlamıyorum yani bu tür sorunlar var. Bu sistemin tam oturması özellikle İtalya'daki gelişmelerle alakalı. Şimdi e, yine de çok geç tarih hocam yani 700 yıl sonra gayet doğal bu. Ee, Tabi yani sen de e, o Descartes'in kitabı nedir? E, bu kadar mesafe 200 yıl sonra ama mesajden... ilet, iletişim ulaşımı gelişiyor, hmm. e, haberleşmeyi nüfus artıyor. Falan ben kadar. bunu biraz şuradan şaşırıyorum aslında hocam 800 30'da yaz dedim. 850'lerde herhalde vefat ediyor, ölüyor. 847'de sağ olduğunu biliyoruz. 50 evet. yani Harizminin vefatı. Şimdi o tarihte geçen programlarda da üzerinde etrafında benzer de konuşmuştuk. İşte Bağdat Matematik Okulu vesaire. Oradaki network'ü falan da konuştuk. Çok erken tarihlerde ya da 1000'li yılların hemen başında. Gevasa bir network var mı? Çok canlı. Hemen burada olan bir şey biraz sonra orada. Şimdi takip ediliyor, biliniyor. Bu başka bir şeydir. Tercüme ediliyor. Bu da başka bir şeydir. Ama bunların e, kamusal e, yaygınlığı ya da kültüre mal olması öyle kolay bir iş değil. Hocam ufak bir ara e, istiyor arkadaşlar. Tamam. Aradan sonra tekrar karşınızdayız. Tekrar merhabalar. Soruların peşinde son bölümdeyiz artık. Yeni bilimin kökleri üst başlığında matematadan kalkülüse harizmi. Üst başlığı etrafında konuşuyoruz. Biraz hızlı gittik. Evet o şeyde biraz girdik. sıfırı bulmadı ama sıfırın tüm cebirsel özelliklerini o tanınmadı. <gülüyor> yok. Dedik biraz daha ilerlemiştik. Yok yok Okuldan. bayağı ilerledik canım. <gülüyor> Şimdi bu cebirsel notası ve sembolüne geldik. Evet. O da işte 14. yılın başında ölen İbnül Benna. Bu bir okuldur. 1500'lere kadar süren İbnü'l-Benna İbni Kufuz, İbni Haydur'dan başlar. Kalasadi İbni Gazi el miknasiye kadar devam eden burada gelişen bir kalkülatif matematik çok gelişiyor burada. Özellikle rasyonel, pozitif rasyonel sayıların hesabı <gülüyor> artı cebir ve bir de cebirsel notasyon ve sembol. Bunlar burada gelişiyor ve buradan e, Avrupa'ya geçiyorlar. E, şeyi söyledim. Yani eee Şin matematiksel bilimlerin ee, özellikle pür matematik 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyıldan sonra patlıyor çok çok sonra tabi çok çok sonra şimdi şu hataya düşmeyelim biz genelde hemen hemen her konuda konuşurken İslam'ın ilk dört yüzyılı yani Arap hakimiyetinden hani bunu eleştirdik ya burada harizmiyle bu işler kalmıyor harizmiden sonra İbnü Türk ya bu Kamil Kereci... Samavel. sonra Ömer Hayyam geliyor 3. derecede denklemler. Sonra Ömer Hayyam'ın öğrencisi Şerifettin Tusi, sonra Eseddin Ebri oradan geliyor İbnü'l-Haim, İbnü'l-Mecdi, tamam mı? Bu zincir böyle tabii, tabii, tabii. Yani bizim İb İbn Hamza Türkçe 1617'de ölen İbn Hamza'ya kadar bu gelenek kesintisiz bir şekilde gelişiyor ki arada e, kalkülatif matematiğin bu e, Joseph Ogan var, e, Hollandalı istatistik öğretisi. ...modern öncesi en önemli kalkülatif matematik dediği Cemiştel Kaşi Semerkant'ta. Ondalı kesirlerin aritmetiğini geliştiren, denklem analizlerini, polinom çarpımlarını sistematiğini geliştiren bir düşünür. Bunların hepsi şöyle değil, ilk Bağdat'ta şeyler kuruldu değil böyle, hepsi gelişiyor. Cebir gelişiyor, geometri gelişiyor, misaha gelişiyor. 60 e, tabanlı e, hesabı gelişiyor, zihni hesap gelişiyor. Mesela bak bir örnek vereyim. Şimdi Golius diye bir adam var. Golius. şimdi bağlantıyı da kuralım artık. Golius kim? İlk oryantalist kabul edilir. Hmm. Çünkü Cevheri ve Firuzabad'ın Arapça sözünü Latinceye tercüme eden, Fergani'nin astronomi kitabını Latinceye tercüme eden Hollandalı bir matematikçi. Bu adam nerede? Cezayir'de, Tunus'ta, Mısır'da, Suriye'de, Halep'te e, matematik kitaplarını topluyor. Ondan sonra, sonra İstanbul'a geliyor. Matematik optik kitaplarını, takittinin kitap şeyinin optik kitabı üzerine koşturmadan bu. Leyde'ye dönüyor, Leiden'a dönüyor <gülüyor> ve Descartes Haris şeyin Ömer Hayyam'ın... 3. E, derece denklem geometrik analizini okutuyor. Bundan Leiden kitabı arasında mevcut. Bizzat Bunu, kendi okutuyor. Tabi tabi bizzat kendi okutuyor onun hocası. Zaten şeyde e, in, internete girersen Golius yazarsan onlar ilgili sunumların da... ...powerpoint sunumları da görebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla... E, Descartes'ın zaten şeye bakarsan Ömer Hayyam'ın... Üçüncü e, derecede eklemelerin geometrik çözümleri e, koni kesitleri e, yardımıyla'dır. Kartezyen e, e, sistematiği orada görürsün ama ne yok orada? E, negatif sayı yok. Evet. Negatif kök yok. Bunlar nereden geliyor? Onlar İtalya'da Boloniyacı bir okuldan geliyor. Hmm. Cardano, Tartaglia ve benzerinin yaptığı çalışmalardan geliyor. Ayrıca İtalya'da cebirsel notasyon ve semboller geliştiriliyor. Ee, bunların hepsi bir araya gelip birleşip, birleşip Descartes tarafından e, şey nedir? Anatomik geometrik oluyor. Zaten bu ilan ettiğiniz isimleri hocam ben yukarıdan aşağı sıralayıp ölüm tarihleri çıkarmıştım hmm. e, sırasıyla işte Harizmi 850 Ömer Hayyan 1130, Tartaglia 1557, Descartes 1650. Tabi, tam bu şey. Tabi tabi. Şey, yani mi? şöyle, bu gayet de doğal bir şey işte o zincir. Hemen, hemen her konuda bunu gösterebiliriz. Hmm. Yani Tartaglia'nın yaptığı çalışmalar az çalışmalar değil. Mesela matematiğin niçini vereceği tartışmalar, İslam dünyasında ibni Tumlus Endülüslü. onu dikkate almadan çünkü o, o, onun da belirli bir etki alanı var. Yani pek çok ipliği. Bu şekilde bulabiliriz. Cebirsel notasyon ve sembollerle bulabiliriz. Kalkülatif aritmetikte bulabiliriz. Cebirde bulabiliriz, müsahada bulabiliriz. Ee, bunlar bir araya gelip e, işte İtalya'ya, İtalya'dan e, e, nedir? Fransa'ya ak aktığında orada yeni bir kelime örüldüğünde e, başka yapılan ortaya çıkacak. Şunu unutmayalım bak. Bu çok önemli bir şey söyleyeyim. Matematik fizikten önce gider. Her zaman. Hangi anlamıyla söylüyorsun? Yani önce matematikte keşifler yapılır. Sonra bunun fiziksel yorumları yapılır. Yani... Eğer e, Hilbert'in... E, nedir Değişken... Eğriler uzayı olmasa... Göreliliği kuramazsın sen. İşte Riemann'ın affedersin, Hilbert dedim, Riemann'ın. E, şimdi... O döneme kadar dedim ki, Ocklid... Geometrisi Newton sistematiği için çok iyiydi. İşte... Borlyay-Lavachevski geometrisi, sonra... Riemann geometrisi çıktı. Russell'ın meşhur bir şeyi var. E, Projektif geometri çalışmayı yaparken geometrin aprioriliğini yani kesinliğini muhafaza etmek için diyor ki tüm geometrileri kabul ediyorum diyor oktetliçi geometrileri ama Riemann'ın kendi kabul etmiyorum diyor özellikle değişken eğriler üzerine kurulu uzayı kabul etmiyorum diyor işin garibi 1915'teki genel görelilik teorisi ancak değişken eğriler üzerine kurulu Riemann uzayında çalışıyor <gülüyor> şimdi matematik her zaman önce geliyor bunu niye söyledim bugün de öyle niçin onu söyleyeyim biz Descartes, Descartes deyip duruyoruz. Descartes'in analitik geometrisini anlamadan, Descartes'in yöntemi üzerine konuşmasından hiç anlaşılmaz. Gevizelik yapılır. Eğer Edoksos'un e, geometrik olan oranatı teorisi olmazsa, Aristoteles'in mantığı ortaya çıkmaz. Bu klasik gelenekte de bilinen bir şey. Modern çalışmalarda zaten biliniyor. Yani matematiksel düşünceyi siz formalize ediyorsun, literal hale getiriyorsun, bir yönteme dönüştürüyorsunuz. <gülüyor> Biz Descartes'ın üzerine konuşuyoruz. Hep söyledik burada hatırlarsan. Aristoteles'in fel... konuşurken diyoruz felsefe bir tümel bilim falan ama Aristoteles'in biyoloji eserleri, efendim fizik eserleri fazla dikkate alınmadan işte üzerine konuşuyorsun, ahlak üzerine konuşuyorsun. Aynı şeyi İbn Sina içinde yapıyoruz. Aynı şeyi Descartes'te de yapıyoruz. Descartes'in Optik eseri, kozmoloji eseri, astronomi eseri Matematik eserlerini oradaki zihniyeti çok iyi analiz ettiğimiz zaman Descartes'in yöntemini tespit edebiliriz. Şu an bugün modern çalışmalarda Descartes'in aslında bir tür metafizik yaptığını ve bu metafizikte de antik geometriyi kullandığını matematiksel metafizik yaptığını söyleyen bir sürü şey yeni araştırma var. O açıdan matematiksel düşünce evet belki o dönemde doğanın dili olarak kullanılıyordu ama yine de çünkü algoritma aynı şey harizm içinde geçerli. İslam dünyasındaki yöntemler içindeki, yani algoritmik düşüncedir Harizmi'nin. Hatta ben biraz mübalağa ederek şey diyorum, usulü matematikleştiriyor Harizmi. Yani usul düşüncesini matematikleştiriyor. Niceli, nicel hale dönüştürüyor, o Basra ve Kufe'de oluşan e, algoritmik usul anlayışını e, nicelikselleştiriyor. Ve e, bunu çok çeşitli alanlara uyguluyor. <gülüyor> Tüm o süreçleri takip ettiğin zaman e, meseleyi daha iyi anlıyorsun. Dolayısıyla başlıkta belirlediğimiz... ...işte matematikten kalkul e ancak bu şekilde anlaşılabilir. Ayrıca bu hareketin matematiği, yani kalkülüs hareketin matematiğidir aynı zamanda. Niye de hatırla? Klasik gelenekte evren hareketten, hareket elbisesi çıkartıldıktan sonra geri kalan... ...üzerinde mülahaza yapılıyor. Çıplak gözle görülen bir evren ve dilde... ...temsili olan bir evren analizini yapıyorsun. Evet. Klasik şey bu. Ama... Modern dönemde hareket içre olan hareket halindeki bir evreni idrak etmeye çalışıyorsun. Bunu ancak e, Harizmi'nin kurduğu bu hesabi matematik üzerinden e, giderek yapabilirsin. Tekrar ediyorum ama bu matematiğin Harizmi'de kurduğu gibi kaldığı gibi değil. Daha sonraki gelişmeler, özellikle İtalya'daki çünkü e, e, İtalya'daki eklemeler ve e, Descartes'ci e, analitik geometri kat sonra. Dolayısıyla yeni birimin kök. Bir e, serisinde Harizmin neden ilk isim etrafı tabii, tabii. Ha, çok net anlatılmış oldu Çok güzel. Aynen bunun için seçtim. Mesela ki önümüzdeki hafta İbni İsem'i alacağız. İbn İsem'in etkisi ve katkısı başka bir tarafta. E, ama ha, matematik olmadan özellikle 17. yüzyıldaki yeni bilimde kullanılan matematik olmadan yani analitik geometri kalkıyorsa geriye doğru İtalya'ya, İtalya'dan da e, geriye doğru böyle adım adım gitmek lazım. Hı. Şimdi bak İslam dünyasında yazılan matematik kitaplar şu odayı doldurur. Yani Yunan, e, Helenistik dönemde bizim genelde matematik eserler dediğimiz eserler, Yunan, e, Helenistik dönemde yazılan Minattan önce 300'de, Minattan sonra 300'dür. İşte Ocklid'den başlarız, Apolyonus, Menalus, e, Diyafontus, Nikamakos, e, Batlamüs, Yunan. Şu masaya hepsi sar. Ama birkaç o da lazım İslam dünyasında yazılan matematik metinleri sıdırabilmemiz için. Zihin hesabı konusunda bir sürü metin var. Sittin hesap üzerine bir sürü metin var. Hindi hesap üzerine bir sürü metin var. Yani bunlar tek tek ve bunların bazıları ders kitabı gibi düşünebilir ama ufak tefek gelişmelerle devam ediyor. Özellikle hindi hesap kitaplarında, işte diyelim ki irrasyonel sayıların, 2. dereceden, 3. dereceden, Eninci inci derece rasyonel sayılar hesabı, aritmetiği, hmm. ondalı kesirler aritmetiği ve benzeri. Ondan sonra, e, cebir kitapları ayrı bir iş. E, cebir kitapları sadece e, Harizmi'nin kurduğu cebir yöntemiyle değil bilinmeyen hesap teknikleri var. Dört orantılı sayı, e, analiz ve sentez bilmem ne filan. Sonra e, koni kesitleri üzerine çalışmalar. E, teorik hendesi diyebileceğimiz. El hendesi de sırfa diyor i̇bn Sina çok ilginç. Yani bir hakikat araştırması olarak geometri, bir de misal uygulamalı geometri. Daha önce bahsetmiştik burada, Muhammed El Edirnevi, kadı bu, 1700'lerin başında değil mi yazdığı şehir fıkhında ne ile başlıyor? Aritmetik ve misal ile başlıyor. Yani şehri bile matematikle kurabilirsin. Başka bir şekilde kurulmaz yani. E, dini emir ve nehiler matematikle daha iyi anlaşılıyor. Tereke hesapları, Kabe, kıble tayinleri, beş vakit namazı değil mi? Bunlar <gülüyor> yani tamam. yaratılmış kitabı sen, e, şey, vahy edilmiş kitabı oradaki emir ve nehileri matematikle daha iyi anlıyorsun. Dolayısıyla yaratılmış kitabı da e, matematikle daha iyi anlayabilirsin. Hmm. Ve belli bir dönemden sonra büyük matematikçilerin kadı olması ya da fakir olması da tesadüf değil. Bildiğim fakir adamlar yani merkeze oturmuş oluyor. Dolayısıyla evet. e, az önceki yerde hocam Descartes'in kilimindeki o ipliği izlediğimizde biz Bağdat'a e, gidiyoruz. Evet, Renklerden yani, biri. Yani özellikle bu kalkülatif matematik dediğimiz Bağdam'daki. ya da benim tabirimle hisabi matematik e, ondan önceye gidiyor mu? Gider. Ama parça parça gider. Or orada da parçalanır. İşte ya Mezopotamya, Mısır'dan gelen metrik anlamında bir matematik ölçme ve saymaya, dış dünyadaki nesleri ölçme ve saymaya dayalı bir matematiğe gider. Ya da e, helenistik dönemde özellikle Platon'dan gelen form araştırması anlamında bir matematiğe gider. Bu Harizmi'nin e, kurduğu anlamıyla hem e, zihni hem de harici uzayda ki matematik nesnelere üzerine yapılan işlemler anlamında yani kalkülatif anlamda matematik Harizmi'de in inşa ediliyor. Ondan sonra muazzam bir gelişme gösteriyor. İnşa edildiği bir kalmıyor. Hmm. <gülüyor> Bakın, şeylerine gelmedik. Arizmin'in coğrafya alanında, astronomi alanında, takvim alanında... ...yaptıklarına girmiyorum bak. Bu bile tek başına... E, o ...Nova Scientia'nın en önemli bileşeni olarak... Tek başına Nova Scientia'yı vermez ama bak, yani yanlış anlaşılmasın. Ama onun önemli bir bileşeni olarak... E, ...muhakkak dikkate alınmalı ve özellikle ondan sonraki gelişmeler. Her açıdan. Yani diyelim ki paraleller postulasını, oktet dışı gövmetinin ortaya çıkması sürecini alıyorsun. Yine buradan başlayacaksın. Yani sen şimdi orada Neyri İzi'yi, Kindi'yi, Ömer Hayyam'ı, Biruni'yi, İbni İsem'i, ondan sonra Hüsamettin Salar'ı, Alemettin Kayser'ı, Nasrettin Tuğsi'yi, Muhittin Mağribi'yi, Esed-i falan falan Bak bir sürü isim aklıma ilk sayıyorum ha. Ee, onları dikkate almadan sen Şaşeri'yi, Bolnya'yı, Lamançaşı'ya gidemezsin. Yani o tar, bak tekrar ediyorum bunlar iplik ama o bütün orada ortaya çıkıyor, ayrı bir konu. Ama o, o bir süreç o. Nasıl ki sen harizmi anlayabilmek için harizmindeki sıfır harizmin icadı değil ki ondalık fikri de onun icadı değil, konun fikri de onun icadı değil, e, algoritmi de onun değil, rakamlar da onun icadı değil. Ama bunları kilim yapan o. Bunların bir kısmı Vezopatamed'i var, bir kısmı Hindistan'dan geliyor, Sidantandan geliyor, bir Yunan Heneistlik dönemde filan. Ama oturuyor onlara bir kilim örüyor ama o kilim bir kere örüldükten sonra başka bir yerde yok. Bunun gibi düşün yani. Yapı böyle ilerliyor. İleride de böyle ilerleyecek. Sen çağdaş durumdan haberdar olmadan ya mevcudu tekrar edersin ya da saçmalarsın. Çünkü mevcudu bileceksin ki oradan hareket ederek bir şey inşa edebilirsin. Eyvallah. Hocam şimdi tabi usulü matematikleştiren adam... E, yani usulün matematikleştirilmesi... Ya usulden kastettiğim şu usulü fıkı. E, usulü fıkı, Basra ve Kufe'de kuruluyor Medine'den hı. gelen şey. Değil mi? Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe ve Abdullah bin Mesud'un e, zihniyetidir bu. Bunun nicel ifadesidir bu. Ha sakın bunu benim tespitim olarak şey yapma. Bununla ilgili matematik e, kitap yazıldı. Usulün matematikleştirilmesi diye... Kim yazışını hatırlamıyorum. Bende var onun fotokopisi. Hmm. Ee, yani bu e, üzerine çalışılan bir konu. Eyvallah. Burada e, şunu... Yani algoritmik, orada düzenli hesap tekniği anlamında algoritmik. Tamam ben burada şunu söyleyecektim. <gülüyor> biliyorsun, bu, çok özür dilerim. Algoritma kelimesini e, layık veriyor. Harizmi'ye olan hürmetiyle. Ayrısından. Tüm düzenli hesap tekniklerinden algoritma diyorum diyor. Halbuki biliyorsun <gülüyor> Harizmi'nin ismini bozulmuş abi. Eyvallah. Evet. Bu modelin yapının kurulması, vaaz edilmesi diğer disiplinleri de tabi doğal olarak etkiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. O izlerin takip edildiği bir... Çok, mantığı çok etkiliyor mesela. Hmm. Bilinenden Bilinenlerden hareket ederek bilinmeyeni tespit etme. Adedi, miktarı, cevri bir de mantıklısı var bunun. Hmm. Usul anlayışı yayılıyor tabi tabi. Bunu şunun için <gülüyor> merak ettim hocam. Başlamadan önce de söylemiştim Türkçe e, kaynak neredeyse hemen hemen hiç yok harizmi etrafında e, onun nedenlerini biraz anlamaya çalışıyorum da bu o... onun nedeni çok basit canım tembelliğimiz yani sistematik <gülüyor> çalışmıyoruz tabi bir de bir çalışıldığını zannediyoruz bazı şeyler onu söyleyeyim sana hmm. bir, bir şey üzerine çok konuşulduğunda sanki çok çalışma varmış gibi üzerinde hissediyoruz bilekiz ıskalanıyor e, tabi tabi e, şimdi yani yeni yeni başlıyoruz bunlara tabi. Sistematik şekilde gitmek lazım. Bir, bizim e, Bilim Tarihi Enstitüsü'nün böyle bir projesi var, hemen söyleyelim. Tüm önemli Cebir kitapları, önemli e, hesap kitapları, önemli misal kitapları filan... sırayla e, tercüme etmeyi düşünüyoruz. Hmm. E, matematik analizlerini yaparak. Zaten bunların bir kısmını bizim işte Elif Bagga Hoca... işte nedir... E, diğer arkadaşlar yapıyorlar. Bu tür temel metinleri Türkçe'ye kazandırmaya başladık. Bu e, klasik metinlerin Türkçe'ye kazandırılmasında bir tarih çalışması dışında başka <gülüyor> ne bereket var? Ne anlamda? E, yani 830'da yayın, e, yazılmış, yayınlanmış bu, bu metni e, bugün ortaya ya, koymanın... Bu psikolojik bir e, meseledir. Yani bilim tarihi basit anlamıyla akademik disiplin değildir. Aynı zamanda ideolojik ve psikolojik etkisi hmm. olan, şey. çok ideolojik bir bilindir bilim tarihi. Bak bugün hala değil mi? Gazdan öncesi sonrası seni bir şeye mahkum ediyorlar. Kayıp halka. Bunları konuştuk burada tekrar etmiyorum Bunlar hep bilim tarihinin medeniyetten ideolojik yorumlarıdır. yani Medeniyet masasında yer alabilmek için milletlerin o masaya katkısını ancak bilim tarihi, düşünce tarihi, medeniyet tarihi yazıcılığı üzerinden elde edebilirsin. Değil mi? Yani tamam. ne katkın var senin? Bunu nasıl belirleyeceksin? Bu aynı zamanda psikolojik bir yüktür işte. E diyelim ki e, gençlere verilecek kahramanlar, örnekler hmm. değil mi? İşte diyelim ki Harizmi'yi sen bir örnek olarak verebilirsin. Kültürün kılca damarlarına siner. Ya da Ali Kuşçu örnek olarak verebilirsin. bir örnek olarak verebilirsin. Kadızade-i Rumi'yi, Bursalı Kadızade'yi örnek, örnek verebilirsin. Cemalettin Türkistan'ı örnek verebilirsin. Eberi'yi örnek verebilirsin. Yani bir sürü isim var. Bunlar ama e, uzmanların araştırma konusu olmaktan çok genel kültürün e, akışında bulunması lazım. Hmm, Gençlerin kahramanlara ihtiyacı var. İş. Sadece kahramanlar, askeri kahramanlar değil, matematikte, edebiyatta, sanatta, mimaride... Mimarsından diyorsun, bunun insanlar kazandırdığı psikolojiyi düşünüyor musunuz? E Yunus Emre diyorsun, tabii. Ya da Fatih Sultan Mehmet diyorsun, Mustafa Kemal Atatürk diyorsun. Kazım Karabekir Paşa diyorsun, ne bileyim yani İstiklal Harbi'nin 5 büyük generalini sayıyorsun değil mi? Ali İhsan Sabiz. Yok o general değil o dönemde. Hı -hı. Hı -hı. <gülüyor> Ali Fuat Cebesoy, e, Mustafa Kemal Atatürk... Karabekir. Kazım Karabekir, Manastır Reis Paşa, e, Rauf, Rauf Orbay, bunlar generaller. Bunlar bir güç vermiyor mu sana? Diyorsun de. ki bak, işgal altın işte uğramış bir milletin beş büyük paşası genelde Türk kurmay aklının başındaki adamlar filan ya da işte İstanbul'un fethini anlatıyorsun ya da e nedir manaz gitmedi denmanı anlatıyorsun Fatih'tan e, Alpasta'n filan diyorsun Melik. Ya bunlar bir e, e, eğer tabii, tabii, kültürün tamam. bütünü içerisinde bunlar. Bir yer edinirse edilirse sen psikolojik olarak bir güç kazanıyorsun. Siyasal Bunun... ıı, askeri bağlamda oku. yani şimdi söyleyince geldik. Mareşal'in Trenle İstanbul'dan Ankara'ya gidiş sahnesi vardır. Binlerce insan tabii, tren istasyonunda onu uğurlar vesaire. Şöyle şah. düşün şimdi evet. diyelim ki matematik tahsil edecek bir insanın evet. matematik kahramanlarının olması. İşte fizik tahsil edecek ya da felsefe tahsil edecek ya da ne bileyim ben, mimari tahsil edecek belirli kahramanlarının olması. Ee, bilinç altında onu besler o. Yani tarih sadece ibret alınacak bir alan değil. Aynı zamanda kuvvet alınacak bir alanda derken kastettiğimiz bu. O psikoloji güçlendirir yani. Eyvallah. Ama bunu nostaljiye dökmemek lazım. Yani Şimdi bilim tarihini ya da herhangi bir konunun popüler seviyedeki temsiliyle akademik seviyedeki temsiliyle birbirine ayırmak lazım. Eğer ciddi akademik çalışmalar yaparsan bunun popüler seviyedeki temsilini de e, belli bir Değer kaybına uğramakla birlikte aşırı derecede duygusal olmasını engellersin. Çarpıtılmış bir gerçeklik hmm. sadece fizik dünya için değil... ...tarihsel gerçekliğin de çarpıtılmış tarafı çok tehlikeli olabilir. Çarpıtılmış gerçeklik seni bir şekilde tatmin eder ama bir süre sonra önünü tıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani ona, ona dikkat etmek gerekiyor. Bizim çok ciddi akademik çalışmalar yapmamız lazım. Çağdaş sosyal bilimlerin yöntemlerini kullanarak... Ama elbette bu şuna benzer. Üç boyutlu bir geometrik şekli, cismi sen iki boyutlu bir cism şekle Benimle. dönüştürdüğünde oradan bazı şeyler kayar. Değişir ya da beş boyutlu. Buna benzer bu. yani Akademik anlamda bilimsel yöntemlere göre yapılmış bir araştırmanın popülerleşmesi başka bir şey onun vulgarize olmaması lazım. Vulgarize çok tehlikelidir. Bilginin vulgarize olması çarpıtılmış gerçeklik üretir. O çarpıtılmış gerçeklikte yaşamak bir sonra sarısını gerçekten kopar hakikaten. Buna dikkat etmek lazım. Tamam, yani... Tabii yani ciddi hariz bir çalışması yaparsan, Ali Kuşçu çalışması yaparsın, Cem Kiyacı çalışması yaparsın, <gülüyor> Cemalettin Ertuğrulçan çalışması yaparsın. Sonra bu popülerleşebilir. Ee, i̇şte diye bu temsili farklıdır, lisede farklıdır, üniversitede farklıdır. Ee, o kontrol edilebilir bir şeydir. Yani hakikat olmadan hurafe çok tehlikeli. Ama hakikati bilen alimler varsa hurafenin olması bir tehlike arz etmez. Bu şuna benzer. Türkçenin grameri ve bu grameri bilen alimlerimiz, dil bilimcilerimiz varken argo bir tehlike arz etmez. Çünkü argo olduğunu işaret edebiliriz. Yani ağız, bölgelerin farklı konuşmaları, lehçeler bir tehlike arz etmez. Çünkü biz sahih dilin, Türkçenin ne olduğunu biliyoruz. Bunu Hem kitaplarda hem de bunu taşıyan zihinlere bir tarih de böyledir. İster bu medeniyet tarihi, ister bilim tarihi, ister düşünce tarihi olsun. Bunun sahih bir resmine sahipsek vulgarize, şey, popüler resimleri bir tehlike arz etmez. Yani iş, övgü, sövgüye döner çünkü. Buna ihtiyacımız yok yani. Bir savaş tarihi gibi düşünce tarihini, bilim tarihini almamak e, lazım. Bu isim sayıyorsunuz hocam. Konu, her konu kendi geldiğinde bir çok isim. Muhtemelen dostlarımızdan da öyle düşünen vardır. Her seferinde şöyle düşünüyorum. Ya biz İhsan Hoca'yı meşgul etmesek de yazsa sadece. <gülüyor> Bunları... Yok, bunlar artık yazıyor, yazıyoruz tabi burada yeni keşfettiğimiz isimler var. Yani klasik <gülüyor> literatürde olmayan, sadece benim değil canım yani... ...diyelim ki İstanbul e, Bilim Tarihi bölümünde e, medeniyetin, Ankara'daki bilim tarihi ya da bilim tarihi çalışan arkadaşlar, düşünce tarihi çalışan arkadaşlar... ...çok yeni isimler tespit ediyoruz. E, Kalburüstü e, yaygın e, kültürde bilinen isimler var ama bir de hakikaten bilinmeyen isimler var ya... İşte İbn-i Reşik diye birini kim biliyor? Halbuki bu 1250'lerde oturuyor. Matematik bilimleri e, bağımsız bir tasdife tabi tutuyor. Ve niceliği, niceliği, e, sayısal nicelik, geometrik nicelik bunları birleştirecek. üç bir nicelik arayışı e, sorgulamasına girişiyor. i̇bn Reşik kültürde yeri yok. Ya da İbnül i Benna'yı hani daha yeni yeni biliyoruz ama İbnül i Benna'yı takip eden i̇bn Haydur... İbn-i Kungfuz mesela bu yeni keşiflerde bir şey var değil mi hocam? Tabii mesela doğru bir şey olur mu bilmiyorum. Kategori haline dönüştürsek A kategorisinde isim yeni keşif var değil mi? Var var tabii tabii. Bu Şimdi kayıp eserler mesela bunları buluyorsun ya da kayıp eser tabii bir şey de ismin topladığın A kategorisinde bir ismin bu düşünce tarihinin yazılamayacağı şöyle şöyle ama bak matematik demek. neydi hatırla e, Akdeniz dünyasında matematik ikincil de hep. Esas olan mantıkçı felsefeydi. Matematikçiler işte Galileo örneğinde görmüştük hmm. ya alet yapan, hesap yapan adamlardı. Dolayısıyla mesela tabakat kitaplarında bile saf matematikçilerin hayat hikayesi bulmak kolay değildi. Ciddiye alınmayalım. En e, net örneği hocam Harizmi. Böyle ya. devasa bir ismin bir biyografisi elimizde yok. Ya i̇lk dönem diyelim ama diyelim ki sen i̇bn Sina'nın ya da e, felsefe dediğimiz bugün bizim. Ama o dönemde bir hakikat araştırma yöntemi olan kıyas... Teorisini takip eden mantıkla, felsefecilerin şey, hayat hikayeni ayrıda buluyorsun. Tabipleri buluyorsun. Bu matematikler ikinci sınıf. Ha şöyle olabilir. Adam hem e, filozof hem matematikçi onu buluyorsun bak. Ama saf matematikleri çok zor bulursun. Bu sadece e, İslam dünyası için değil. O dönemin Çünkü... Akdeniz dünyası genel yapısı bu. Bugün bile öyle değil midir hocam? Yani nispeten masada olmayan... E... Bilimlerle ilgili uğraşanların e, tabii ama o, hikayede de yeri çok merkezli Evet ama işte değildir. matematik daha farklı bir şey tabi. Hatırlarsın ne dedik? İnsan idrakinin üç ifadesi var. Dil, mantık ve matematik. Bugün matematikle gidiyor her şey. Ee, işte bilginin kesinliği, güvenilirliği ve, ve benzeri şey, nicelleştirme, quantificationla alakalı bir şey. Ee, tabi nicelleştirme ile matematikleştirme de biraz ayrıdır. E, nicelleştirme bir şey, yani nicelikle ifade etme matemata... ...biraz da algoritmik, düzenli e, düşünmekle alakalı bir tür tertiple de alakalıdır matemata esas itibariyle. <gülüyor> ama e, dediğin yine de doğru. İstisnai bilgilerle uğraşan insanlar toplumun büyük çoğunluğu tarafından e, dikkate alınmazlar. Evet. Matematikte insanı ya da bütün hikayeyi ayartıcı olan şey... E, tartışılmaz kesinliği ve bütün e, hikayenin oraya evrilmesi. Ya tabii bu e, artık öyle matematik kesin bilgi verir mi? Bunun nedeni nedir? Artık onlar da tartışmalı. Onlar matematik. da tabii, tabii tabii. Yani matematik felsefesinde, oktidiş geometri ortaya çıkınca e, şimdi matematiğin kendi içindeki kesinliği klasik dönemde işte maddeden ağrı olması, zihinle yapılması Uzaylı. falan. Bak. Ama şimdi artık o işler o kadar basit değil. Matematikte randomness, yani rastlantı kavramı bile tartışılmaya başlandı. Hmm. Tabii. Matematikte rastlantı, matematik, çağdaş matematik felsefesi e, çok ilginç yerlere gidiyor. E, ama matematik her zaman, her zaman e, çok ciddi bir e, merakın konusu. Matematik nesneler nasıl üretiyoruz? Keşif midir, icat mıdır? Matematik nesneler e, üzerindeki yargılar... Ne tür yargılardır matematik? Ondan sonra modellerin matematik, modeller gerçekliği nasıl temsil ederler, nasıl açık. Oo, bu çok e, eski bir tartışma Platon'dan beri tartışıyoruz. Ee, çok eski bir soru o zaman. Biraz magazinel bağlamı var tabii bugün itibariyle artık. Ee, sayıları, rakamları. E, kökenine ilişkin e, İslam e, medeniyetinde ortak bir... E, görüş var mıdır yoksa işte i̇bn Sinacılar vesaire farklı yani Tanrım yarattı, icat mı edildi Aa, rakam vesaire. Değil. O rakamlar semboller sayıları diyorsun Sayılar. olmaz olur mu canım hakim bir <gülüyor> pek çok tartışma var yani biz matematik nesneleri dış dünyadan soyutlama yoluyla mı elde ediyoruz evet. tabii tabii mesela mekan üç boyut bunun kökeni ne İbn-i Sinacılar'ın farklı bir cevabı var İbn-i farklı bir cevabı var Ondan sonra e, mesele mi? İdeal daireyi nasıl elde ediyoruz? Sayıları nasıl elde ediyoruz? E, onların tanımları nelerdir? Onların uzayı nedir? Tabii çok çeşitli tartışmalar. Tek bir tartışma yok bu konuda. Hocam şimdi birkaç dakikamız kaldı. Ben e, dostlarımızı da yanıltmamak adına kitaplara ilişkin e, biraz hızlıca değinip Tabii, yetsek olur. arzusundayım. Tamam. Yani, bu kaydın bir yerinde dursunlar tamam. için. Tamam. Şimdi ilk eseri Zijcüsr Hint. Evet. Biliyorsun e, onu ee, Halife Mansur zamanında Brahma Gupta'nın Siddhanta zici'nden e, Fezzari tercüme ediyor. Önce Harizmi bunun üzerine çalışıyor. Bu Hindistan'dan, yani Hintçeden tercüme edilen bu zici üzerine çalışıyor. Ve <gülüyor> bile, günümüze gelen de ilk ziçtir bu. Başka ziçler var ama günümüze gelmemiş bunlar. Harizmi'nin bu zici günümüze yani geliyor. Metin olarak elimizde. Tabii geliyor. Ee, ve üzerine çeşitli versiyonlar var. Hindistan'da bile bu şey aman Endüstri bile bu çalışılıyor. Harizmi'nin bu zicine endüstri bile çalışılıyor. Ee, İran zici zici şah üzerine çalışmaları var Harizmi'nin. Burada onu da kullanıyor. Ve hatta Memun döneminden gözlemler de içiriyor bu zici. Yani aslında bir hakikaten bir bilim tarihi ambarı gibi yani. Hmm. Hint var, İran var. Yani o Akdeniz dünyasındaki değişik kültürlerin ...astronomik çalışmalarından izler var. Bir de İslam dünyasında da döneminde biliyorsun... Rasathane kuruluyor ya. <gülüyor> Sonra bu Endülüs'e geçiyor. Oradan da... ...Bahatlı Adeler tarafından latinceye tercüme ediliyor. Yani Hintçeye kadar gidiyor. Ee, burada 150 tabanlı... ...Hint matematiğinde kullandığını görüyoruz. Hint matematiği biraz farklı çünkü. Biruni bunun üzerine çalışıyor. Fergani... ya yani pek çok etkisi oluyor. Sırf Zilç üzerinden. Sonra Cebir konusunda ki kitabını kitap Muhtasar Fır Cebir mukabele biliyoruz üzerine konuştuk. Ondan sonra burada cebir işte cebir kelimesinin ilk geçtiği kitap demiştiniz. <gülüyor> tabii ama cebir Sümercedir onu da söyleyeyim sana. 40 ee, kemiği çek 40 kimi yerine koymak, zorlamak demek. Sümerceden hmm. geliyor. Eee itibariyle böyle bir metin ilk defa tabii, cebir tabii. adını alarak var oldu. Tabii tabii kesinlikle. İşte burada cebirsel niceliği tanımlıyor, altı denklemi tanımlıyor. Ee, negatif sayı, negatif kök yok burada tabii ki. Cebiri hesaplanıyor. Lafsi bir şeyi var notasyonu yok. Sonra e, numerik olarak sayısal olarak çözdüğü denklemlerin geometrik olarak e, temsilini veriyor. Çünkü orada bir sezgisel e, tarafı var bu işin. Sonra bu cebri Muamelat hesaplan uyguluyor, MİSA uyguluyor, e, Ferahiz hesaplan uyguluyor. Sonra Hissab-ı hakkında bir kitabı yazıyor. E, Burada hocam sorun var. Bu Hint'teki ondalık sayı sistemi İslam dünyasına ilk defa bu kitapla sokuyor. Bunlara, bu bilgi doğruysa. Şu andaki eski ve yeni bilgi bu ama yeni araştırmalarda bu ondalık konumsal Hint sisteminin e, hafif tertip bir dolaşımının olduğu tespit edildi. Hmm. E, dolayısıyla e, belki bu bunu Sidanta'dan e, yani Hindistan'dan gelen kitaptan öğreniyor ama bunun biraz uygulamalarının ol olabileceğine ilişkin şeyler var. Şimdi İsa Abul Hindi kitabı kayıp. Arapçası yok günümüze gelmedi. <gülüyor> Burada Hint rakamlarını tanıtıyor, sıfırı tanıtıyor, ondalık Fikrini tanıtıyor, konum fikrini tanıtıyor ve bir algoritmik hesap şeyi veriyor. Fakat hemen akabinde yazılan kitaplar Harizmi'nin bu eserini dikkate alarak devam ediyor. İslam dünyasında Yani şöyle kabataslak Belki 250-300'e yakın e, Hint hesabı kitabı çıkabilir. Hmm. Küçük, irili, büyü, ufaklı. Tabii. E, sonra yine kayıp olan kitabı Cem kitab Cem ve Tefrik Bu zihin ile alakalı. Zihin hesabı çok önemli. Yusuf o dönemde. Çin'den gelen tüccar, Bizans'tan gelen tüccar, Afrika'dan gelen tüccar, Bağdat'ta neyle ticaret ediyor? Dil yok ki. Profesyonel tercüme yerler de yok. Tüccarların e, bütün dünya ticaret sisteminin e, gittiği iş zihin hesabı. Hmm. Kağıda gerek yok, yazıya gerek yok. zihin hesaplıyorsun, parmaklarına gösteriyorsun. Bugünkü şey gibi, borsa sistemi gibi. E, buna bütün, onun için buna tüccar hesabı da denir. Ve yaptığı bunu yazıya dönüştürüyor. Sistematik hale getiriyor. Bir bilim olarak kuruyor bunu. Bu daha çok sözlü gelenekten... Ee, bu da kayıp. Ee, ama hemen peşinden gelen... Işte Ebul Vefa Elbuzcani Kereci'den başlıyor. Ta Gelenmevi İsmail Efendi'ye kadar devam ediyor. 1791. Tabii gelenek çok güçlüdür. Hatta hatırlarsam burada birkaç kere dedim ya... Yazma kültüre dayalı bir gelenek bu kadar sürekli nasıl oluyor... Bir etki nasıl bu kadar yaygın oluyor o da ilgili bir şey. Sonra kitabı Coğrafya ya da Arz diye bir kitabı var biliyorsun. Burada özellikle hem haritası hem de daha önceki tercümeyden eserde olmayan coğrafi bölgelerin ayrıntılı tanıtımı Afrika'nın. Batlamyus'un eserinden harekette de, değil mi? E, tabii tabii ilk yazılan kitabı olduğu için. Sonra Yahudi takvim üzerine özel bir çalışması var. Sonra e, tarih kitabı var kayıp, usturlap aleti üzerine bir çalışması var. Bir de güneş saati üzerine bir çalışması var. Yani öyle alimlerinin bu çok yönlü... E, matematik bilimler e, büyük oranda bunlar. E, Kitab-ül Coğrafya'da aslında ilişkili. Tabi tabi o da matematikle alakalı. Hı hı. Hocam vaktimiz bitti biraz da açtık hatta. Öyle mi? Peki. Ee, e, güzel, verimli, e, hoş bir şey oldu. Fakat e, bu seri ilerledikten sonra sanki Harizmi'ye bir e, Biraz daha dönülebilir. O şeyi, detayını açabilir miyiz bilmiyorum. <gülüyor> işte yani. İsteyesen cebir anlatalım. Da. Hayır, i̇stesen cebir anlatamam. Hmm. o teknik şeylere girdiği zaman takip edilmesi zorlaşabilir. Hmm. Onu yazmak lazım. İşte denklemleri nasıl çözüyordu? Geometrik tersimi nasıl yapıyordu? Polinom hesaplarını nasıl yapıyor? Misahayı nasıl uyguluyor? Birkaç cebir denklemi çözmek lazım ama o işin Zor artık... Hayır, o okul, o döner burası. Buna gerek yok. E, haftaya inşallah e, İbnül İbn üzerinden devam edelim. Evet. Allah'tan bir mani olmazsa, evet. önümüzdeki hafta İbnül Heysem ile inşallah yeni soruların peşine düşeceğiz. Yani bu olacağız. yeni bilimin, e, yeni kimin e, ipliklerini takip etmek. İkinci adamı... önemli ayağı. Evet. Evet. Evet. Zamanlı. evet. E, eyvallah. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar efendim.